جاءت مدد عن بي وعدك لي الحمد لله A'udhu billahi salam ala alim min ashaytani rajeem raba'a. A'udhu bika mina mza'atı şeyatin. A'udhu bika rabban yahudurun. Bismillahirrahmanirrahim. Istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil insamâ alaykum midrara. İlahiral ayat sorduk. Allahu Azim. Allahu men fa'ala bil Kur'an'ı azim. Ve barik lena fi ve'l hamdülillahi rabbil âlemin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum ellezî Ve illâ billâhi Çok mübarek bir gecede Allah'ımız bizleri cem Bu mübarek limayecisinde topladı. Akşam namazını cemaatle etmeyi nasip etti. Evvâbin namazını kılmayı nasip etti, tesbihatı yapmayı nasip etti, İnşallah yatsıya kadar da itikaf yapmayı nasip eylesin, yatsıyı da cemaatle eda etmeyi nasip eylesin, sabah namazında cemaate çıkmayı nasip eylesin ve bu mübarek geceyi, ihyaya bizleri muvaffak eylesin. Hangi gecelerdeyiz? وَلَيَالِنْ عَاشُرُ Rabbimiz Tebârek ve teâlâ, yemin ediyor ki 10 gecelere on gecelere Onların şanına, onların yüceliğine yemi, kasem ederim buyurur. Bu 10 geceler işte Zulhicce'nin Şerife'nin 10 geceleridir. Perşembe'yi cuma bağlayan gece birincisiydi. Cuma cumartesi bağlayan dün ikincisiydi. Bu gece cumartesi pazara bağlayan gece üçüncüsüdür. Bunların onuncusu, e, yine önümüzdeki cumartesiyi pazara bağlayan gece bayram gecesi olacaktır. 10. gece. Çünkü bayram hep Zilhicce'nin 10'unda olur. Hiç değişmez. Temmuz Ağustos değişir. Zilhicce'nin onu değişmez. Bayram hep Zilhicce'nin 10'unda olur. İşte önümüzdeki e, cuma gününde terbiye günü olacak. Perşembe cuma bağlayan gece bizim Fatiha sohbetimiz canlı oluyor. Aman kaçırmayın. Çok ilimler anlatacağız. Terbiye, Arefe, Nahırla ilgili. Oyun haftaki perşembeyi sak kaçırmayın hem de terbiye gecesi, gelebilen gelir, gelsin bile. Çünkü neden? Çünkü senede beş gece, ibadetle hiyadene cennet vacip olur. مَنَحِيَ اللَّ ve cebetle وَجَبَتْ <الْجَنَّة> Bu senede beş gecenin üçü peş peşedir. Bu peş peşe üç gecede hemen önümüzdedir. Önümüzdeki perşembeyi Cuma'ya bağlayan terbiye gecesi, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan araf'e gecesi, Cumartesi pazara bağlayan nehr, kurban bayramı gecesidir. Bu üç geceyi ibadetle hiyadene cennet vacip olacaktır. Kesinlikle girecektir Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bu cennet vacip olmak ne demek? Yani bir insan kafir ölecek olsa, cenneti kaybedecek olsa, cehennemlik olsa, bu üç geceyi ibadet ona nasip olmaz. Madem söz veriyorlar, Demek ki bu üç geceyi ihya, uyanık geçirip, ibadetle, zikirle geçirmeyi herkese nasip etmeyecekler demektir. Bundan dolayı e, bu üç gecenin özellikle önemi var. Tabi biri de Berat gecesidir, biri de Ramazan bayram gecesidir. Böyle beş gece tamamlanmış oluyor. Onlar bu ayda değil. Onun için ne buyuruyor hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem? Tirmizi hadis şerifinde, مَا Yamin حب لله وعبده لوفيا من أعز الحجة Allah تعالى kendine kulluk edilmesini ibadet olunmasını zikr olunmasını hamd olunmasını şükür olunmasını oruç tutulmasını Kur'an okunmasını çok sever. Çünkü neden kul kazanıyor? Allah men, men menfaatten münezzehtir. Sen kazanıyorsun, Allah da sen kazanınca çok seviniyor. Çünkü Mevla bizi kullarım kazansın diye yarattı. Halakül <gülüyor> halka lirbahu aleyh la lirbahu aleyh Hadis-i Kutsi'de buyruluyor ki ben bu mahlukatı yarattım ama ben kar edeyim diye yaratmadım. Ben onlardan ne kazanacağım? Onlar benden kazansın diye yarattım diyor. Biz burada menfaatımıza geldik. Şu anda buraya gelen karına geldi. Yarın oruç tutan karnına tutar. Züliçen her gün oruç var. Yarın pazar orucun ne işi var? Olur mu mübarek adam? Bu 10 günlerin dokuzunda oruç var. 10. günü de kurban etinden yiyene kadar oruç var. Kurban kesip etinden yiyene kadar. 10. günde öyle orucu var. ne buyuruyor? يَا عَدِلُوا سِيَامُ كُلِّيَا مِنَا سِيَامَ سَنَتِينَ Tirmizi hadisini okuyorum sana. Allah Teala ibadet olunmasını çok sever. Kendine kulluk edilmesini. Neden kullar kazanacak diye. Ama bunu hangi zamanda yapsan daha çok sever. Ramazan'da da yapsan sever, Şaban'da da sever, Recep'de de sever, Şevval'de de sever. Tabii üç ayların eftaliyeti var. Ama kendisine yapılan, ibadet yapılmasını en çok hangi günlerde sever? Bu zilhiccenin on gecesi, on günü var ya şu anda o üçüncü gecedeyiz. Bu günlerde ibadet yapılmasını kendisine sevdiği kadar hiçbir zaman o kadar makbule geçmez. Hani şimdi Adama haşa Allah Allah'ta alâ, en yüce sıfatları Allah'a aittir. Teşbitte hata yoktur. Ee, mesela bir adam açtır falan e, veyahut da toktur falan. Sen şimdi ona aşure götürürsün ve çorba götürürsün bir şey. Yani ikram, komşuluk falan. Sen şimdi götürdüğün zaman bu ikrama geçer. İnsan her zaman için hediyeyi sever. Zengin de olsa hediyeyi sever. Bak, zenginler hediyeye daha bayılır ha. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra, bizim rahmetli İsmet amca, ama İsmet efendi, efendi, çok iyi ihvan edin, öyle dedi. Bir gün götürdüm onu eve, işte yemek yediriyorum, ikram ediyordum, ona falan. Sonra geldik, ayın, tem Ağustos, sıcacık. O zaman da bu şeyler yeni başlamış. 35 sene var bu konuştuk. Chopinler, böyle tüplü şeyler açtığın zaman vvv başlıyor falan. Ondan sonra, yani evlerde yeni yeni var, herkesin evinde de yok. Bizim babamın evinde vardı. O sıcak su gelince eline, zaten ama da dedi ki, yahu dedi bu sıcak suda çok seviliyor ama yazın bile hoşuma gitti dedi ya. Yani Onun için ikram herkesin hoşuna gider. Zengin olursa bile hoşuna gider yani, hiç merak etmeyin. Şimdi adam ikram getiriyor falan, fakat sen de affedersin, kusmak üzeresin. O kadar yemişsin ki yani, Ge geğirmekten duramıyorsun yani. E şimdilik adama, ''Kardeşim ben burada kusmak üzereyim, bana yemeği ne hatırlatıyorsun?'' der misin? Demezsin, ''Birazdan yine acıkacağım, al içeri!'' İkram kapıdan çevrilmez Ayıp denen de bir şey var. Al içeri. Aşure gelmiş, al içeri. Tamam şimdi, her şeyin durumu var. Efendim, karnın tokken belki çorba yemezsin, turşu yemezsin. Ama karnın toksa da iyi bir, bir kaliteli baklava gelirse belki, Midendekiler hepsi yer açar, kalkar ayağa, ona yer verebilirler. Yani böyle şeyler oluyor. Ben görüyorum bazı adamlar. Patlamak üzereyim diyor, bir şey geliyor, onu da yiyor yani. Demek ki değer bir şey ki adam orada bir açılım yapıyor midesinde. E şimdi adam ikrama geldi. E, tamam. Ama şimdi bu getirilen aşure, baklava, hediye ikrama geçti. Tokken ikrama geçti. Yarıya tokken ikrama geçti. Açken çok ikrama geçti. Ama tamamen açlıktan ölürken geldiği zaman nasıl olur? Ne ikrama geçti ya! E şey ne yaptı bizim şeyhimiz, şeyhlerimizin şeyhi? Kaddesallahu aleyhi o Hacı Halir Amikene Hazretleri Hacı Azizan, Şahin Hazretlerinin şeyhlerinin şeyhi. Şahin Akşibay Şeyh, Seyyid Emirkülel Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi O Onun şeyhi Muhammed Baba Semmâsî Hazretleri, Kaddesallâhâhissâhu, onun Şeyh'i Hacı Ali Rahmitenî, Hacı Azizan deniyor, Azizler. Niye Azizler deniyor? Yani Halbuki bir kişi, niye Azizler deniyor Cemî Seyleni? Çünkü neden oldu biliyor musun? Bir gün evine misafir geldi. Aniden geliyorsun, eskisi gibi. Şimdi telefon ediyorsun, ev telefonu var, cep telefonu var, her telefon var. Adama diyorsun ki geliyorum, Yanaştım, bir saat kaldı, yarım saat kaldı. Niye öyle söylüyorsun? İşte çayı koysun diye. Adam da o kadar manyak değil ya, o da anlıyor daha. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. İşte çayı hazırla demek istiyor. Yemeği de hazırla demek istiyor. Şimdi onu denemez. Evvelce öyle bir şey yok ki. Adam kapıya gelene kadar nereden haber edecek? Pat diye geldi. E adamın da ekmeği yok, yemeği yok. Ne yapacak o zaman? Hacı Azizan Hazretleri, Ali Ramitene Hazretleri. Çok sık üzüldü. Evde hiçbir şey yok. Koca şeyh. Şimdi nerede? Şimdi hocalara, şeyhlere iyi bakıyorlar. Hepsinin evi dolu bayağı. Ha? O vakit hiçbir şey yok Kariban. Ondan sonra misafire bir üzüldü, mahcup oldu. Böyle o iyi misiniz falan kara kara düşünüyor. Tabii o yemek istemiyor ondan. Ama o şimdi ikram edecek ta. Birden kapı tık tıktı. Ne oldu? Bir mürit geldi. Gariban fukara'nın birisi. Paça çorbası mı ne yapmış kendine? Çok özenmiş, bezenmiş, öyle bir çorba yapmış. Enfesin üfesadan tenefüs etmiş yani. Fakat o anda rabıtası olmuş Tabi. Birden şeyhini gözün önüne gelmiş, rabıta hali gelmiş. Allah Allah demiş. ''Böyle mübarek evliyaya ben bu çorbayı ikram etmeden kendi başıma mı yiyeceğim şimdi?'' demiş. Kalkmış çorbayı getirdi, kapı çaldı. ''Efendim kabul buyurursanız'' dedi. ''Sizden habersiz yani size ikramsız boğazımdan geçmedi'' dedi. ''Evladım'' dedi. ''Bu çorba öyle bir ikrama geçti ki...'' Ya o şimdi misafire ikram edecek onu şey Efendi. Bu çorba öyle bir ikrama geçti ki bunun hesabını sana sonra öderim dedi. Bunun hesabını sana sonra öderim. Şimdi misafirim var. Ben seni yarın göreyim. Hemen tütüyor sıcak sıcak buram buram çorbayı. Yakın ev komşunun şey, müridi yakında oturuyorum. Hemen getirdiğim misafirlerine koydu. Ah yüzü de ak oldu. Elhamdülillah. Misafir de yedi doydu falan. Ertesi gün bu müridini buldu. Dedi ki ''Dile benden ne dilersen?'' Hacı Azizan ne demek ya? ''Dile benden ne dilersen?'' Şah-ı bile onun takkesine kavuşarak Şah-ı oldu ya. Koca Şah-ı gençlikte yeni İhvan olmuş Şeyhi Seyit Seyyid Emir Külen Hazretleri'ne. Seyit Emir Külen Hazretleri'nin nesefteydi, aslında şeydedir, e, Suhravardadır yani, Kasr-ı Arifan Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin köyüne, Hemen Yanköy. Efendim. Ama o zaman nesef deymiş Nesef çok uzak. Kaç günlük yol şeye, buharaya Nesefiler oradan geliyor işte. Nesef. Gitti orada. Seyyid Emirlik'in Hazretleri'ni buldu. İşte ziyaret etti falan. Şeyh Efendi dedi ki, Evladım dedi. Sen dedi maneviyatta bayağı bir açılmaya baslamışsın ama senin fütuhatın ne zaman olacak? Hacı Azizan Hazretleri'nin Hacı Azizan Şahnaksibet hayatında görmedi. Muhammed Baba Semmasi'yi gördü. Şeyh'inin şeyhini gördü çocukken. Ama Hacı Azzan'a yetişmedi hayattayken. Ee, ancak onun takkesi Şerhlerinden ona intikal etmiş. Ailecek babası onun müridiydi. Şahnaksibet Hazretlerinin babası. Onun için Hacı Azzan'ın bir takkesi ona intikal etmiş. O da Şahnaksibet kalmış. O da evde bir kenara koymuş, yeni de evlenmiş, 20-22 yaşlarında Şahin Akşe, ben, kattesi sallallahu Takkeyi de biraz, böyle hani ortada falan bırakmamışlar da, biraz kenarda kalmış, böyle önüne bir şeyler gelmiş falan, kapanmış üstü başı falan. Şey onun haberi yok. Kerametle, keşiflendi. Seyyid Emir Güler Hazretleri dedi ki, evladım dedi, git hemen hanımına söyle, takkeyi bulsun, Hacı Azizan'ın sende takkesi var. O hemen hatırladı da bir takkeci var babasından beri, ona intikal et. O takkeyi dedi başına geçir, onunla bir zikir yap Allah'ın izniyle. Tecelli, Mevla'nın tecellisi gelecek. Ta neseften nasıl kalktı, nasıl gitti, sırf o evde takkeyi bulduracak da başına takacak yani. Hacı Azizan ne demek yani? Anla, Çağrı Nakşibend'in açılımı, fütuhatı onun takkesinden oluyor. Mevzuya bak yani. Hacı Azizan. Şimdi Hacı Azizan diyor ki o çorba getiren müridine evladım çok ikrama geçtin. İste benden ne dilersen. Nasıl yapacak şimdi? Ne istesin? O mürit uyanık. Hem de çok uyanık. Bizim gibi ucuzcu değil. Biz olsak borçlarımızı ödesin, kurtarır. Veya efendim Çocuğum olsun olmuyor kurtarır. Veya erkek uşağım olmuyor, uşağım olsun kurtarır. Veya evlenemedim, veya iş bulamadım. Ne kadar ucuz şeyler değil mi? Bize dünyanın en büyük evliyası dedi ki, dile benden ne dilersen ama tabii böyle beş tane on tane değil, bir tane bir şey söyleyeceksin. Ne dilerdik acaba? Çoğumuz ucuza giderdik diye düşünüyorum. Çünkü neden? O anda ne sıkıntın varsa, kafanda o var, hemen o sıkıntım açılsın diye. Ya mübarek o sıkıntı zaten geçecek. Dünya zaten geçecek. Zaten ölüp gideceksin. Bir devleti ahiret var. Ya onu işte hesap yapamıyoruz. Biz de biraz şey ufkumuz dar. Dedi ki efendim sizin makamınıza çıkmak istiyorum dedi. Opala. Dedi evladım bu işler böyle kolay olmuyor. Ben şimdi burada nasıl iş yapayım? Yani başka ne istersen Allah'a dua edeyim Allah yaratsın. Ama bu işi mevlaya yaratır ama. Ben yine isteyeyim ama bu biraz, yani çok çalışmak lazım. Koca Hacı Azizan olmuş yani. E sen şimdi dünkü mürit, birden onun makamına çıkacaksın. Bu nasıl iştir ya? Dur dur dur dur. Başka bir şey olsa, yok başka bir şey istemiyorum. Lan bir çorba ile adamın durumuna bak ya. Hayatta bu kadar canımız çıktı, hizmet ettik göğe ya. Hikaye ya. İşte makbule geçmeyi anlatıyorum. İkrama geçmeyi anlatıyorum. Değil o çorba, kazanını bırak, Bursa'yı versen ne olur, Hacı Azizan'a, dünyayı versen ne olur? İşte o misafire mahcup olmamak için o çorba orada yerini buldu. Dedi evladım, o zaman dedi bir halveti vardı, çilane, gece gündüz ibadet yaptı. Gel oraya sana bir teveccüh edeyim tevessü ettiğim demek kendindeki feyizleri Allah'ın yağdırdığı feyizlerden karşıdaki kişiye bir yönelişle beraber tasavvufta bu çok bilinen bir usuldür. Hepimiz tevessü olduk efendimizden sizin içinizde de birçok tevessüh olmuş olanlarınız vardır. Bu tevessüh hali üzere geldi. O da oturdu önüne. Hacı Azizanda Allahu Teala müracaat etti. Mevla Teala'ya tabi. tabii olan hakkı hatırı için, Evliya Allah'a yüksek derece. Buna kendine yağan feyizlerden, nurlardan, işte inikâs tarikiyle, inikâs yansıma demek. Yansıma ne demek? Şu anda dünyada güneş olan yerler var mı şu saatte? He? Peki oradaki güneşe biri ayna tutsa, büyük bir ayna tutsa, o aynaya başka bir ayna tutsa, buraya kadar aynalar birbirine tutulsa, şu anda buraya o güneşi vurdurabiliyor muyuz? He? Vurur. Eğer sistemi kurabilirsen, şu anda dünyada güneş olan yerden yansıma tarikıyla buraya vurur abi. İşte yansıma tarikıyla, yani Allah Teâlâ'dan, kendi gelen tecellilerden onun kalbine yansıtıyor, parlatıyor. Bu şekilde bir teveccüh etti, teveccüh etti ama. Dedi ki ona, evladım dedi baştan, sen bu makamlara birden dayanamazsın. Bunu istemesen iyi olur. İlla da senin makamını istiyorum ve. Bak dayanamazsam benim elimde bir şey yok. Ben Mevla'ya muracat ederim. Veren Allah'tır. Celle Celaluhu. Ama ben sana söylüyorum dedi bak. Dedi yok. Ben razıyım dedi. Onun üzerine teveccüh tamamlandı. O öyle deyince teveccüh etti. Teveccüh tamamlandı. Hakikaten o mürit, kariban derviş, zavallı benden beterdi belki. Ama bir anda ne oldu bak şimdi? Hacı Azizan Hazretlerinin makamına erişti. Fakat vücudu, tipi, şekli, sureti de ona dönüştü. Aynı, yaşı, başı, böyle, aynı oldu o. Odada ikisi var. Dışarıda da ihvanlar var. Abi tuttu elinden, onu dışarı çıkarttı. Bakıyorlar ihvan ki hangisidir Hacı Azizan? O mudur? Bu mudur? Tıp atıp oldu mu? Allah Allah. Onun için azizler deniyor. Kendisi tek ama bir tane de kendinden Mevla öyle sebep kıldı onu ya. Aynı oldular ikisi ya. Oturuyorlar, bütün ihvan böyle bakıyor. Acaba Efendi Hazreti hangisi diye? Bir çorba ikrama geçti. Ama ertesi gün o mürit vefat etti. Dayanamazsın evladım dedi. Şimdi öyle mi? Bir adam var antrenmanlı. halter kaldırıyor, bilmem ne. Adam başlamış 10 kilodan, 20 kilodan, 50 kilodan, 100 kilodan, 200 kiloya, 400'e çıkmış. E benim şimdi kollarım zaten böyle sallanıyor. Kas yok, kis yok. Acayip bir durumdayım. Şu anda ben lapa gibiyim ya. Zor oturuyorum ha burada. E şimdi ben 300 kiloyu, 200 kiloyu birden kaldırdığımı düşün. Kaldırırsam da cartdadak her tarafım yırtılır. Kaslar, maslar gider. Ondan sonra ben... Alcile falan yetişebilir miyim, yetişemez miyim? Yoksa yoğun bakıma bile sokmazlar. Düzüm yok derler. Eve götürün derler yani bu hastayı. Çünkü antrenmanı diyor ki, evladım diyor, bu makamlar birden asıl olmaz diyor. Ama sen diyor, bak söz verdim sana, iste benden ne istersen, ben Allah'a yalvaracağım diyor. Veren Allah'tır buyuruyor. Ama ne yapayım? İlla istedi, kaşındı işte mübarek. Ama olsun. O yarın ahirette o makamı kazandı mı? Yaşamamayı da göze aldı. Yani ben de göze alabilirdim. Ben de göze alabilirdim. Yani Efendi Hazretleri'nin makamına geleceğim. Efendinin makamına geldikten sonra hanıma hava mı atayım? Hanım ben evliya oldum bilmem ne. Ne lüzumu var öleyim gideyim ahirette zaten durumu, mi O mürit uyanıklık yaptı. Dayanamazsam da ahirete çıkarım. Hiç olmazsa büyük makam kazanırım. Burada yaşamaktan kazanılır mı bu iş? Yaşamakla kazanılmaz. Çorba yemekle olmaz. Yedirmekle olur kardeşim. Anladın mı? Çorbayı kendi yeseydi bu makamı kazanabiliyor muydu? Hemen şeyh'in Hatır'ına geldi, getirecek. Hoca adamı binat Tarikat istaresi vermişti efendi Hazret. Adam da geldi çok sevinir. Ya dedi bembeyaz yoğurtlar bir kazan yoğurt yedim dedi falan. Zannettik ki efendi kabul edecek istareyi. Geldi hemen anlattı efendi Hazret dedi ki evladım yoğurt yemekle bu işler olmaz. Yani yemekle bu işler olmaz. Ha yoğurt yedirdiğini görseydi belki istaharesini kabul ederdi. İkram, ikram, ikram. Ama ikramın her zaman, ikrama geçerse, hediye makbulse, her zaman aynı mertebede geçmez. Şimdi Allah Teâlâ'ya yapılan ibadet, teheccüd kıldın. Her gece kusan Allah seviyor. Oruç tuttun, her gün tutsan, bayram günü değilse Allah sever nafileyi. Müstehabbi sever, da sevilen demek. Bütün ibadesi var. Ama Allahu Teala Teâlâ teheccüdü, işrağı, kuşluğu, nafile orucu, evvabini, yatsının sünnetini, farzlan cemaatini, kelime-i tevhid zikirlerini, istiğfaratımın kızeyi, kurtarançısı var, istiğfarı, tesbihi, tehlili, tevhidi, tekbiri en çok ne zaman makbule geçiyor? Anlatmak için anlattım. Şu on gece ve on günde makbule geçtiği kadar hiç senenin hiçbir gününde Ramazan da olsa, bak Ramazan da dahil, ee öyle söylüyor. Tirmizi hadisi bütün hadisler söylüyor. On günde sevdiği kadar hiçbir günde sevmez. En çok on günde sev. Zaten onun için ne Tirmizi'ne? Her günün orucu bir sene oruca denktir. Yarın oruç tuttun tek gün. Kaç sene, ne kadar tutmuş oluyorsun? Tam 355 gün İslam'a göre hicri sene yani ay senesi 355'tir. 355 gün orucu buraya koy. Yarının orucu, yarın derken öbür gün de aynı. Bu dokuz günün hepsi aynı. Denktir, denk. İnsan bu maaret günlerde tutar. En azından niye? Belki hasta olurum, usta olurum. Efendim insan yaşasam bile tutamayacak duruma gelebilirim. Ben şimdiden bir seneyi garantileyim sevap bakımında. Ve ya'dilu kıyamu kulli leylatinha abi kıyam leyli kadre. Her gecenin teheccüde kalkması, teheccüde kalkamayacağını anlayan yatmadan gece namazı kılsın 2 rekat. Ama kalkmaya gayret edelim hele bu gecelerde. Zaten bir namaz anlattım perşembe gecesi. O namazın tarifinde, onları onların kısaca tarifini yaptım duas da burada var. Geçmiş günahlarını da affoluyor, gelecek günahlarını bile Mevla ediyor. Bu gecelere özel bir namaz var. Her gece kılınıyor, dört dekat. Ama gecenin son üçte birinde kılınıyor. Yani şimdi hesap üç buçuktan sonra dörde doğru. İşte dördü, sekiz, dokuz geçe imsak oluyor. Her gecenin kıyamı Kadir gecesinin kıyamına denktir. Denk ne demek biliyor musun? On tane gece var. İkisi geçti. Bu üçüncü... Bu üç, i̇kisi geçti, daha gelmez. Seneye sağsak. Bak, bu gecelerin her biri Kadir gecesine kadar değil. Etkadir, hayır, uminel bir şeyler. Bu ayet mi? Bin ay ibadet yapmak, 83 sene, dört ay ibadeti sırala buraya koy. Bir Kadir gecesi üstün gelir. Peki bu geceler için ne söylüyor? Sahih hadis, hadis sahih. Her gecesi Kadir gecesine denktir. Yani şu geceyi ibadet. Ya siis cemaatle kılmak gece gece kadar sal. Sabah cemaatle kılmak tüm gece kıyam sal. Arada bir de teheccüt kılarsan, biraz zikir yaparsan, biraz ibadet, bir yasin, bir tebareke bir şey de okursan veyahut istiğfar yaparsan, salavat çeribi okursan neyse. Yarın zaten pazar. İşiniz yok. Bu geceden biraz istifade edin. Çünkü öbür gece ertesi gün pazartesi işe gidiyorsunuz. Uyumadan zor yaparsınız. Bu geceden istifade edin. Bu geceden istifade edin. Yarın işinizin olmaması bakımından istifade edin. Yani fazla zikir yapılabilir biraz daha. Ondan sonra dayanabildiğin kadar. Kadir gecesini buraya koy bin aydan kayırlı. Bu da Kadir gecesine gibidir demiyor. Gibidir demiyor. Misli ecir verilir demiyor. Denktir. Denk ne demek? O neyse o da o. Kadir gecesi neyse o da o. E Kadir gecesine bin aydan kayırlı. Bu da bin aydan kayırlı. Kaç tane böyle gecemiz kaldı şimdi bu geceyle beraber? Sekiz mi kaldı? Bu geceyi sayarsak sekiz oluyor. On gece ya. İki gitti. Bu geceyi sayarsak. Bu ne büyük iş ya! Kadir Gecesi'ne denk. Ben diyorum ki Kadir Gecesi'nden farklı bir fazileti daha var. O da nedir? Kadir Gecesi Ramazan'da gizlidir. Hangi gece olduğuna yemin edemiyorsun. Yemin edemiyorsun. Kesin yemin edemiyorsun, gizlidir. Peki bu gecenin Kadir gecesine denk olduğuna yemin edebiliyor musun? Vallahi denktir, billahi denktir, tallahi denktir. Resulullah yalan söylemez, hadis tirmizidedir, sahiptir. Nasıl olacak şimdi? Bu gecelerde uyuyan enayidir. Çok uyuyan diyelim, hiç uyumayın demiyorum da. Bu enayilerin başında kim gelir? çüpbeli denen antika bir adam var, o gelir. Millete sohbet eder eder, on sonra şekeri çıkar, hastalanır, terler, bağırsağına kramp girer, orasına bilmem ne, burasına bilmem ne yatar. Benden avanak bir adam, benden hasarda bir adam görmedi. Perşembe gecesi, geçen Cuma gecesi tam bir hasara gitti. Küllün zarar! Yemin ediyorum milyar dolarlık malım olsaydı, batsaydı, vallahi o kadar üzülmezdim. Vallahi o kadar üzülmezdim. Yapamadım, hasta oldum. Yapamadım. Sohbetten geldim, çok yoruldum. Misafirlerim de vardı, bir saatte onlarla meşgul oldum. Seydalar, alimler gelmiştiler. Ya rabbi Alemin. Neyse, millete çok anlatmıştım, çok anlatmıştım. Mutlaka cemaattan dolu tüm insanlar televizyon izlediler. Çok ibadet, ihyaden olmuştur o gece. Ben onlara anlattım diye. Acaba bana bir misli yazılır mı dersiniz? E, hadis-i şerife göre yapanın, ecrenin misli vardır buyuruluyor. Neden? Hayra delalet ettiği için. Sen şimdi buraya aldın bir adam getirdin. Veya şimdi mesaj attın Lale Gülden. Canlı oluyor mu sohbet? Canlı mı, kanlı mı, kansız mı? Ne oluyor? Neyse. Efendim... Nerelerde dinliyorlarsa yani. canı olacak? Çünkü dünyanın her yerinden şimdi dinliyorlar. Bu insanlar birine mesaj atsa, dese ki bu gece Kadir gecesine denktir, sohbeti kaçırma bir şey öğrenirsin belki diye mesaj atsa. O adam o mesaj gelmeseydi sohbeti dinlemeyecekti. Sohbeti dinlemeseydi bu gece o dört dakika kılmayacaktı veya zikir teheccüd yapmayacaktı. O adam ona mesaj attı veya telefon açtı veya Twitter neyse işte efendim haber verdi ona diye. Onun bilgisiyle sebep olduğu için bu gece bir ibadet yaparsa ona telefon edene de onun ecrinin bir misli var mı? Var. Çünkü hayra delalet eden, o hayra yapanın ecrinin bir misliyle nâil olur. Bu da sahih derim. Mendelle alâ misli ve ecrü Allah cümlemizi hayra teşvik edenlerden etsin. hayra delalet edenlerden etsin. Şer yolunda önderlerden etmesin. Milleti sapıklığa sevk edenlerden etmesin. Hep ibadete sevk edenlerden, hidayetçilerden eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. İşte bu gece öyle bir gece. Şimdi bu gecelerde ne yapın buyuruyor? Buyuruyor ki bu gecelerde tabii günlerde de, beraber efendim bir gece bile ihya ettik, şu geceyi ilim Meclisi'ne ihya ettik. Bir sene boyunca, bu sene hacca gidip haccını yapan adamı tut buraya, bir de sene boyunca ömreye devam etti. Günde beş ömre yapan var ya. Kuvvetli insanlar var. Gidiyor ten'ime geliyor bir daha gidiyor ten'ime geliyor bir daha Günde dört beş ömre yapanı duydum ben. Daha da fazla yapar yani. Çünkü ten'ime gidip ömre yapmak iki saat, iki buçuk saatlik iş. iki buçuk üç saat diyelim. E günde kaç? Üç saat var. Adam da uyumuyor. Yemişmiş. Acayip adamlar var. Kuvvetli yani. Bakın günde beş ömre yapamaz. Bir adam diyor, zilhidcenin diyor, bir gecesini yani şu gece ondan işte, on geceden bir gecesini ibadetle hiyat ediyor. Bir adam senede bir haç var. İki haç yapamaz. Senenin haccını yapsa Ondan sonra bir daha Zilice'ye kadar, zaten haç ne zaman yapılıyor? Bu, bu ayda, bugünlerde yapılıyor. Arafat'a çıkılacak, ayın dokuzunda işte bu, Zilice'nin dokuzunda çıkacak işte. Haççı yaptı. Haçtan sonra da bir sene sıralı ömre yaptı. Mekke'de kaldı. Bir ömre bitiyor, bir de yapıyor. Bir ömre bitiyor, bir de yapıyor. Bir ömre bitiyor, bir de yapıyor. Usturayı vuruyor, artık kafasının derisi soyulacak yani. Vuruyor usturayı, gidiyor tenime. Vur, ihramdan çıkıyor, gidiyor tenime. Bir sene o boyunca seneki zilikçiye kadar sıralı ömre yaptı. Kaç bin ömre yaparsa Günde beş, on ne kadar yaptı? Bu adam diyor, koy buraya, bir geceyi ihya eden eşittir, diyor. Ya, bu acayip bir şeydir ya, bu zilikçenin on gece. Ben sizi boşuna mı çağırdım bu gece? Ben aslında bugünlerde tatil yapıyordum, gelmezdim yani size de. Ben de enayi değilim o kadar yani. Niye geldim? Karıma geldim. Sohbet yapayım, birkaç, bir kişiye oruç tutturayım, namaz kıldırıma geldim. Akşamı yatsıyı cemaatla kılmaya geldim. Ben sizi hiç bekletmezdim. Niye akşamı dedim ki, yolda biraz gecikti. Kamil abi bugün yavaş süresi geldi. Ondan sonra, ne dedim? Telefon ettiler. Hakkınızı helal edin ama. Akşamı bir on dakika kadar beklettim sizi. Helal edin abi bak sonra. Mesela sevap yapalım derken kaç cevaptan, kurtul, günahtan olmasın. Efendim, dedim ki ben yine cemaatla kılıyorum. 5-10 arkadaş yanımda, geliyoruz. Ama cemaati kübra, şu kalabalık cemaat, yüzlerce kişiyle kılayım dedim, akşamı dedim. Onun için beklettim sizi. Tamam. Siz seferiyiz ama kendimiz ikiye indirelim diye bakmıyoruz. Şimdi dörde çıkaralım diye uğraşıyoruz. Hocaefendi arkasına kılacağız inşallah. Niye? Dört kılacağız seferiyken, dedim? mi? Seferiyken dört kılınmaz, ha sakın. İmam seferi değilse dörde kılabilirsin, ona uyduğun için. Yanlış anlama, her lafı yanlış anlama tehlikesi var bu zamanda. Ondan sonra efendim, Hanefi'ye göre konuşuyorum tabii, Şafi'ye göre müsaade ol. Ondan sonra bu gece, böyle bir gece diye sohbete elhamdülillah nasip oldu, geldi. Ama önümüzdeki ay, Eylül'ün ilk cumartesisi gelemeyeceğim. Ama niye gelemeyeceğim? Tatil için değil. Buharada olacağız. Şah-ı Hazretleri'nin ziyaretinde olacağız. Bütün silsilemizi Evliyaullah'a büyük meşayıkımızı ziyarete gideceğiz inşallah. Onun için ilk cumartesi burada olmadığımız için şimdiden aklınızı helal edin. Bizlerden de helal olsun. Yok onda uymuyor. Onda uymuyor şeyler. Programlar uymuyor. Birbirine çattı. Yani ilk cumartesiye göre konuşuyorum. İlk cumartesi burada yoğuz. Bir, bir, yani 13'ün, Eylül. İlk cumartesi kaça geliyor? E 7 bir... E, kaça geliyor? Tamam biz 4'ünde gidiyoruz, 9'unda geliyor. 31'inde uymadı. uymadı. Burada değilim yine. Yine burada değilim. Ondan dolayı, yani biz Ekim'in ilkini söyle. He? 5 Ekim Cumartesi akşam namazında buluşuruz inşallah. 5 Ekim Cumartesi'nde buluşmak üzere. Şan ı bütün bütün da Bursa cemaatinden silsile-i selam gönderiyor musunuz? Aldık, kabul ettik. Rabbim ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Bu, o büyüklerin selamını duasını da üzerinizde daim eylesin. Amin. Size teveccüh etmelerini nasip eylesin. Amin. Bizi de rezil olmadan makbul o bir ziyaretlerle dönmeye muvaffak eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Şimdi, ne buyuruyor? Bir insan bir gün oruç tutsa on günlerde, senenin tamamını oruç tutmakla değil, gecesini gündüz, gece oruç yok çünkü, gecesini gündüzünü ibadetle atmış gibidir. Onun için mevsim değil. Ebu'l-Tardağ, O Teala buyuruyor, Aleykum bu savme yâmin aşar. <gülüyor> On günün orucunu bırakmayın. O Bedri Hocam, o şeyde bir rivayet gördüm de, şu anda o rivayeti şey demedim. Sanırım Cami-ül Maratta. ona not aldık ama ona bakalım da, onu söyleyelim. Yani onuncu gün kurban kesene kadar bir şey yememenin ne kadar sevabı varmış ya? Ya zaten bir şey sünnetse, daha sevap arama lüzum var mı? Yok, kuvvetli sünnet, kuvvetli sünnet ama kurban kesen için ha. Sen zaten fakirsin. Kurban kesmiyorsun. Senin beklemen elucum. Yok zaten kurban kesmeyene bayram namazından sonra duası var. Onu duayla aynı sevabı kazanıyor. Onu da kurban listesine yazdık mı acaba? He? Vekalet yapanlar ben de şimdi aynı sorunum var seninle beraber. Hemen telefon bekliyorum. Telefonda ondan sonra kesildi kurbanın derse tırnağımızda kesemiyoruz. Tıraş da şimdi. Onun son gün olduk. Perşembeden, cuma gecesi girmeden olduk. Telefon geliyor, kurbanın kesildi. Kurbanın kesildiğine telefon geldiği zaman artık tıraş da olabiliyorum. Tırnağım da kesebiliyorum. Ondan sonra efendim kurban etinden de yiyebiliyorum. Tabii kendi kurbanım o anda oraya yetişmese bile kurbandan da yiyebiliyorum. Bir dua ben yazmıştım. Onu da ne yapacağız bunu? Nereye koydu acaba onu? Hasan Kudu hemen arayın da. O kurban kesemeyen dergide kısaltmaya gittiğimiz için işte kurban kesemeyen fakir bayram namazından sonra eve gelip iki rekat namaz kılacak. O iki rekat namazdan sonra bir duası var. O duayı hemen bulalım. Madem dergiye yazamadık internette sitemize koyalım. Hiç olmazsa çoğu kimse kurban kesemeyenler o sevaptan mahrum olmasınlar. Ben o duayı yazdığımı hatırlıyorum geçen senelerde, dergide yazmıştım. Şu anda bu dergide yok. Yani yer olmadı. Ondan dolayı yazamadık. Şimdi kardeşim, ne buyuruyor? Yani o sevabını da şeydeyim, sevabını da yazayım, der, şey koyayım. Onuncu gün kurban kesilene kadar bekleyip de yemek yemeyenler için o da oruç sayılıyor. Ama kurban 10'da kesildi, onu da açacaksın. 11'de 11'de açacaksın. 2'ye kaldı, 2'de açacaksın. Onda da çok fazilet var. Ama tabii şeker, şekerin düştüğü bilmem. Zaruretleri konuşmuyorum. Hastalığı konuşmuyorum. İlaç alman lazım, tansiyonu çıktı. Onları konuşmuyorum. Ama zarureti olmayanlar ona riayet etsinler. Onun da faziletini inşallah ben muzmarattan bulacağız. Şimdi Buyuruyor ki Ebu de aradı Allah'ın. On günün orucuna devam edin. Onuncu gün anladınız değil mi? Yoksa onuncu gün bayram oruç yok. Kurban'a kadar, kesilene kadar ve iktaaret dua, duaları çok yapın. Bu o gecelerde. Dualar yüzde yüz müteacip. Ve istighfar, istighfarı çok yapın. İstighfar Allah'tan mağfiret ettirin. Estağfirullah dersin. Estağfirullah al azim dersin. Estağfirullah al azim ellladillahi illallahulhiyel ilâh ilâh kuyumetü bile dersin. Allah mağfirliği veli valdeyiye velil mü'minine vel mü'minat dersin. Rabb'i dersin. Birçok sıgası var. Bir de uzun uzun, uzun istiğfarlar var. Hangi istiğfarı yaparsanız aynıdır. İstiğfarı çok kapın. Ve sadakati ya Sadakayı çok verin. Bu on gecelerde, on günlerde fakire, fukaraya, sadaka, hayır, hasene çok kapattı. Fe indi semut sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizin peygamberinizden işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Terda, Yüce abi ben işittim kulağımdan, diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, el limen hürimen khayra eyyâmil aşır. On gecelerin ve on günlerin sevaplarından, amellerinden, hayırlarından, bereketlerinden mahrum olanların vay haline ne büyük zarardalar, yazıklar olsun onlara buyurdu, diyor. Ben işittim, diyor. Onun için, diyor, ameli çoğaltınıyor. Bakın şimdi, ben sizi buraya bu gece özellikle çağırdım. Geçen, var mıymış? Bilmiyorum. Bir de duası vardı ama, evet evet, varmış. Dergide 72. sayfede, dördüncü madde, 72. sayfede, Bak, Lale Gül dergi değildir diyorum sana. Kaç kitaba ödeldir diyorum sana. Bir kütüphane kitap alırsın, bir işine yaramaz. Şurada alırsın, her dakika zikrinin yönünü bulursun. Dördüncü madde, namazdan sonra Muhammed İbni Hatıyrıddîn, Evliya Allah'ın reislerinden Gavsullah, Cevâri-l-Hams kitabında zikrediyor. Bayram namazından sonra evine girecek, iki rekat namaz kılacak, her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İnna Hatayna okuyacak, bunu yapan fakir ise kurban kesmiş sevabı kazanır. Zengin ise ne yapacak? Kurbanını kesecek. Kurbanın akabinde şu dua yapacak. Şimdi dua 72. sayfede. اِنَّ صَلَاتِهِ ve وَمَّحْيَاهِ ve اللّٰهِ رَبِّ الْاَمْ لَا شَيْهِينَ Devam ediyor. Kurbanını kesen de bu duayı yapacak. Efendi Hazretleri kurbanını eliyle keserdi mübarek. Ben de hayatta kurban kesememişim. Çünkü sünnettir, kesmek istiyorum, beceriksizlikten. Yani öyle derdi Rasul Hoca benim için yani. Beyi de beceriksiz adam görmedin. yani. İki eliyle derdi, bir iş yapamaz derdi yani. Ben şimdi korkuyorum, hayvanı rahatsız edeceğim, yanlış bir yerden keseceğim, can çekiştireceğim, korkuyorum. Efendi Hazretleri mübarek. Efendim sağ aleyhi ne sünneti varsa o biçim yani. Halbuki gözü de mübarek gör, o kadar şey yapmaz ama tabii kerameti haktır. Eliyle keserdi. Ondan sonra da hemen ilk iş eve giderdi. Derdi ki hemen iki rekat namazımızı kılalım derdi. Siz hiç iki rekat namaz kurban kestikten sonra kıldınız mı? Sifte yok. Kılmışsınızdur belki canım. Ben de sifte yok derken. Bayram namazından sonra bu namaz kılınıyor. Peşine duası var. Efendim, bunu fakir adam kurban kesemeyen yaparsa aynı kurban kesmiştir. Sevabı aynı de. Sayfa 72, madde 4. Duanın okunuşu da burada yazıyor. Rabbim şimdiden muvaffak eylesin, kabule karine eylesin, kurbanlarımızı, namazlarımızı, ibadetlerimizi. Lale Gül'de zaten onu yazmışım. Şeyi çıkaramadım. Haram ayların kitabını çıkaramadım. Haram ayların kitabını çıkarabilseydik, o zaman bunların hepsi kitapta sabit olacaktı. Sayfası şeyi değişmeyecekti. Fakat vakitlerim yetmeden, kitap, dua duadım bana da, Dört haram ayla ilgili bütün ibadetleri bir kitapta toplamayı nasip eylesin. Veya ayrı kitap da olur. Zülhücce-i Şerife kitabı, Muharrem-i Şerif kitabı, değil mi? Recep-i Şerif zaten çıktı. Haram aylardan bir zülkade kalıyor. Zülkade'de de çok faziletli amel yok. Ondan dolayı zülkadeyi birine birleştiririz. Birine birleştiririz. En azından iki tane bile olsa çıkarabiliriz. İnşallah Rabbim bana ömrümüze bereket ihsan eylesin. Vakitlerimize bereket ihsani Bana bir dua yapacaksanız, Allah için sizden istediğim en önemli dua, vakitlerime bereket. Bereket olursa ben size çok hizmet yaparım. E bereket olmayınca bir de bütün gün geçti bir iş yapamadım ya. Onun için bereket lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Amin. Allah'ım sallihe Şimdi kardeşlerimiz, e, bu istiğfarı çok yapın dedikten sonra, istiğfarla ilgili, Efendim, birkaç Hadis-i Şerif'te okuyayım ise bu mübarek gecelerin önemine dair. اَلِسْتِغْفَارُ فِي الصَّح۪يْفَ يَتَلَعْلَعُ نُورًا İnsanın amel defterlerinde gözüken istiğfarlar yarın ahirette mahşere çıktığın zaman, defterin önüne açıldığın zaman ikra kitabeke kitabını oku bakalım buyurulduğu zaman nur gibi parlayacak diyor. Şimdi koca bir amel defteri açılmış, 12 yaşından diyelim buluğa erdiğinden ölene kadar, belki yaşamışsın 80 sene mükellef olarak, bu 80 senenin her günü gecesi yazılmış, kocaman bir divanı menşur önüne açılmış. Burada günahların da var, sevapların da var. İşte ne kadar istifarın varsa, o istiğfarlar defterde ne yapacak? Nur gibi parlayacaktır. Sen zaten bakarsan ki defterde bayağı bir parıl parıl parlama var. Yırttığını anlıyorsun otomatikman. Çünkü istiğfar çok. Ne buyuruyor? Tuba alimen ve cedefi sahifet istiğfaren kesîrâ. Hadis-i Şerif'te. Amel defterinde çok istiğfar bulana müjdeler olsun. Çünkü Allah'tan istiyorsun. Günahsız Günahsızda durmuyorsun. O zaman her birine bir, en azından bir istiğfar tekabül et. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ya Ebu Hureyre'nin ne günah olur be? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemler en çok hadisi o rivadet etti. Bu ümmetin dinimizi en çok sahabede o hizmet etti, rivayet bakımından, rivayet bakımından. Ama ne diyordu? Kendi böyle ipte düğümler yapmış, o zaman şimdiki gibi tesbihler yok. İpte düğümler atmış, düğümlere göre sayıyordu. Ben diyordu, günlük verdim 12 bin istiğfar çekiyorum. On iki bin, geri olan namazlar, abdestler, zikiri, onları sayma. 12.000 istiğfar çekiyorum. Peşine de derdi ki: "Tabii bu, bu benim günahıma göre böyle." Tabii ki bu diyor benim günahıma göre böyle. Şimdi Buhari 12 12.000 istiğfar çekiyor. Biz ne yapabiliriz? Bizi ne kurtarır? Allah'a biz devamlı istiğfarlar çeksek zor kurtarırız ya. Durumumuz bakın. İstifharı çoğaltın diyor. Menahhab bentesuro sahifatu felyekfer filmler istiğfar. Hazreti Hz. de rivayet ediyor. Behek-i şuab İman'da geçiyor bazıca. Şey. Yarın ahirette amel defterimiz önümüze açılacak. Allah o günde yüzümüzü ak eylesin. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke Oku kitabını bakalım. Bugün hesabını yapmak için muhasebeci tutmana lüzum yok. Ben de meleklerimi görevlendirmeyeceğim. Defterine bak, ne yaptığını oku. Kendi hesabını kendin görmekte sen kendine kâfi gelirsin. Ondan sonra de ki, ben ya cennetliyim, ya cehennemi, ben nerenin malıyım, kendin karar ver. Ayet bu İsra Suresinde. Şimdi o tehlikeli anda defter açıldı. Eğer bir kimse istiyorsa ki, amel defterim beni mahşerde sevindirsin, mesrur eylesin, onu görünce sevineyim, yüzümde güller açsın, beni görenler de, vay anasına adamın durumu iyi herhalde desin. Çünkü senin yüzünden belli yüzünden düşen bin parça demiş yani. Yüzün nurlu mu, aydın mı, güleç mi, karanlık mı, abus mu efendim? Ekşi mi, turşu mu? Nedir suratının durumu nedir? İstiyor sanki amel defterin seni sevindirsin. İstigfarı çok yap ki defterin önüne gelince sevineceksin diyor. Bu çok önemli. Tabii istigfarların vakitleri var vesaire. Ne buyur abi şeydi. Aişe annemizden radıyallahu anhari var. Bir günde 70 kere istiğfar etse, Estağfirullah, estağfirullah, estağfurullah. En, en en kısası, en kısası. 70 kere Allah'tan af istese ama kalbinde huzur olacak tabi Allah insanı. Yani kalp aklın başında olacak. Allah'tan af istiyorsun da kardeşim. Yalancılardan yazılmaz diyor. Ahirette yalancı çıkmaz diyor. Allah Allah. Ve bir gün gecede 70 kere istiğfar et. Mesela bu gece. Mübarek geceyi ihya etmekten bir misal şimdi bu hadis-i şerif söylüyor. İbn-i geçiyor, büyük muhaddis, amel ül diye zikrediyor. amel ül ekseri, onun meşhur eseri o. Bir gecede yetmiş kere ''Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah'' dese ''le mükteb minel gâfili'' O gece, onun defterine yazılır, ''Bu adam gâfillerden değildir.'' O gece gâfillerden yazılmaz. Bir geceyi gafletle geçiren ne büyük zarardadır. Hele şu on gecelerin gafletle geçiren ne büyük hasardadır. Ama yetmiş istiğfar yapsa gaflette değildir diye yazarlar. Gafillerden yazılmaz. İstiğfarın önemi. Ondan sonra efendim, ne buyurur hadis-i şerif? Şimdi istiğfarın ne kadar önemi var? O kadar ne kadar önemi var biliyor musunuz? Hz. Ali Efendimiz'e birisi gelmedi. Dedi. Dediği hali dedi. Radıyallahu anh. Çocuğum olmuyor dedi. Kısır kaldım dedi. Çok üzülüyorum. İstifhara devam etti. Adam da tamam dedi, kabul etti, gitti. Öbürü geldi. Dedi ki efendim dedi. Tarlamda ekim bitmiyor. Bereketim yok. Mahsullerim işte efendim, musibet vuruyor falan. Rızkım dar. İstifhara devam etti. Öbürleri geldi dedi. Ya bizim memlekette epey zamanlık kuraklık oldu. Yağmur yağmıyor. İstiğfara devam edin. Adamlar üçü de ayrı ayrı geldiler gittiler. Yanında da bizzat oturuyor. Dedi ya Ali üçüne de istiğfar söyledin. Halbuki bunların dertleri, şikayetleri farklıydı. Doktor mesela her gelene aynı ilacı yazar mı? Yazmaz. E sen niye yazdın dedi. Bunlar diyorlar ki bu tarafa hiç bakmıyorsun. Bizim Hacı Fikret Efendi bizim baş muhatabımız oldu üçün mübarek, Allah hayrını artasın. Şimdi buyurdu ki, bak ayet okuyayım sana. İstağfirû <gülüyor> rabbekum, Rabbinizden mağfiret talep edin, yani istiğfar edin. İnnehu kâne gaffâra, Rabbiniz çok affedicidir, Nuh suresini hadderedir. yursilis <gülüyor> sema mâ aleykum ara? gökten size bol bol yağmurlar gönderecek. Kuraklığın çaresi bulundu mu? Ve yümdid güm bi'en valin, Mallarla size imdat edecek. Çok mal verecek. Fakirliğin çaresi bulundu mu? Ve beni yine erkek evlatlar verecek. Çocuğu olsa da kızı var, oğlu yok. Çocuk da verecek. Oğlanlar da verecek. Çünkü insanların ekserisi oğlum olsun, oğlum olsun diye duruyor yani bizim millette. Hayırlısı olsun diyecek yerde işte, çok sıkıntılı yani, neyse. Ama erkek evlatlar da verecek. Kısırlığın çözümü bulundu mu? Ve ceallekum cennâtin, size bostanlar ver yaratacak. Bağlar, bahçeler, cennet gibi yerler. Evet. Şey, efendim, mahsul bereketsizliğinin çözümü bulundu mu? Ve ceallekum enhâra, ırmaklar akıtacak. E ırmaklar nasıl akıtacak? Gökten yağdıracak, yerden gözeler fışkırtacak. Irmaklar akacak. Bostanlarınızın içinde ırmak akacak diyor ya. İstiğfara devam edin. Onun için ne buyurur Men lezmel istiğfar. Kim istiğfara yapışırsa, onu çok okursa, mesela her namazdan sonra on kere okumak lazım. Hele üç kere var mesela. Estağfirullah lezî lâ ilâhe illâhû el hayyel qayyûme ve tûbû müezzinler söylüyorsa çok iyi. E müezzin söylerken sen de söylemen lazım mı? Lazım tabii. Bu adam en büyük günah işlese, harpten kaçmış olsa affolur diyor. Sahih hadis. Tirmiziyle geçiyor. On kere istiğfar ederse, her namazdan sonra, bakayım o hadisi şerifi bulabilecek miyim? Ne buyuruyor? Eyü abdin! Sallel feri zasum ve estegfer Bir Müslüman kul, Farz namazı kılarsa, farz namazdan sonra on kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Yani bu 33 Sübhan Allahlar var ya. Onları vaktiniz dar olursa on on da okuyabilirsiniz. Vaktiniz dar olursa. Ama ben şöyle söylüyorum, süb süb süb süb süb diye 33 diyeceğinize Sübhanallah diye on söyleseniz daha makbuldür. Çünkü süb süb süb 33 tane boşa gitti. Öbürü on tane bari kara geçti. Bu ne rezillik ya? Geçen gün bir arkadaş yanımda duruyor. Ben de tespih almışım, çekiyorum falan. Tabii o bitirdi çoktan. Ben 10 tane çekene kadar o 99'u bitirdi. Ondan sonra yahu diyor geçen günde senin videonu izlemiştim diyor ya. Tam diyor tam gazine gidiyorum. Senin yanında anlamadım diyor. Sürp sürp sürp gidiyorum. Bir de sana baktım diyor. Yavaş yavaş gidiyorsun. Hemen video hatırıma geldi diyor. Az daha gülecektim diyor. Ulan ağlanacak halimiz var. Ne gülelim ya. Şimdi... Mutlaka o Subhanallah'lardan sonra o 99'u bitirdikten sonra 10 kere de ne söyleyin? Estağfirullah söyleyin. Eğer farzdan sonra 10 kere istiğfar ederse lem yakun min makam hatta tugfaru le Oturuyorsun ya. Namazı bitirdin, kalkmadın. Günahları affedilmeden yerinden kalkmaz. Kalkarken tertemiz kalktı. Ama huzuru kalp şarttır. Yani Allah'tan bağışlanmak isterim. Günahım çoktu. İnsan bunu düşünecek kardeşim. Stavla stavla stavla. Öyle olmaz. Düşünecek, manayı düşünecek. Ve lem kianet mislarem li alicin ve cibal Onun günahları Cihan'ın yani Mekke ile Yemen arasında Riyad'la Necit'len. Efendim Mekke arasındaki Çöllerin kumları kadar çok olsa, Mekke'de kaç dağ var biliyor musun o vadilerde? 3000 bin dağ sırf Mekke'de var. 3000 bin! Ta o Riyad, Necid, Yemame, oralar o kadar büyük bir yüz ölçümü ki. Türkiye'nin yüz ölçümü kadar. Oranın dağlarının üzerindeki taşlar kadar, kumlar kadar, çünkü dağların araları da çöl. Çöllerin kumları kadar günahları da olsa, on istiğfar af olmadan kalkmazdır. Kardeşim istiğfar, istiğfar, istiğfar. Onun için faziletli amellerin içerisinde ön, en önemli konu istiğfar. Ne buyurur? Kim istiğfarı çok yaparsa? Ce'alallâhu l-mün kullihem min feracâ. Allah ona her sıkıntıdan çıkış kapısı yaratacak. Derdin ne? Hastalık, kanser, ülser, hanım hasta, oğlum borçlu, annem şu sıkıntıda, ecele çare yok. Ecelden başka her şeyin çaresi istiğfar. Yüreğim sıkılıyor, bunalıma girdim, efendim psikolojik sorunlarım var, işte ben çocuğuma laf geçiremiyorum, borcum var, işten atıldım. Herkesin dünya kadar sıkıntısı var. Dinlemekle bitmez yani. Bir hanım kardeşimiz geçen dua açer. Allah. Yazmış yani kağıda. kocası feteciymiş, şimdi de hapisten de erken çıkmış, iki sene demine çıkmış, herhalde yutturdu bir yerlere değilim diye. Şimdi diyor, yahu diyor çocuklarımı da medreseye verdim diyor, ondan sonra onları da medreseden aldı, Efendi Hazretleri'ni de sevmiyor diyor, ondan sonra bana bir zulüm, bir zulüm, bir zulüm, ben çok zor durumdayım, Allah benim çocuklarımı da beni de helâs eylesin diyor. Ya Rabbi, o hanım kardeşimizi halâsayla ya Rabbi. Amin. Afiyetle halâsayla ya Rabbi. Âmin Allah'ın sallâhu Milletin dertlerini dinlediğin zaman, ayak üstü böyle birileri bir şeyle anlatıyor, Allah Allah! Hemen halimize hamd ediyoruz, lan biz durumumuz iyi diyoruz ya! Bizim de başımızda bela çok ama, yani insanlar ne dertlere düşmüş ya! Onun için istiğfara devam eden Allah, ona her sıkıntısından ferâç, yani kurtuluş yaratacak. เวมิน kul dıık makhraca her dardan kapı açacak Allah Teala'nın açamayacağı kapı yok en dar da adama en geniş kapıyı yaratır Allah Teala ve min haytul ahteseb beklemediği yerden ummadığı yerden gelmez dediği yerden rızkını gönderecek rızkını gönderecek O ezkar davat kitabı yok herhal burada he o olsaydı sayfası o Feyni Cezun'un sayfası kaç adı var? Yani gerçi onu Türkçe tarafından söyleyelim. Türkçe sayfasını verelim. Bir dua öğrendim, öğrettim. 206. Hangi şu? Feyni Cezun. Ha Feyni Cezun. Yine bir şey bakalım görelim. 206 diyorsun da görüp de söylesek gidiyor hocam. Ben denedim. Aylardır, yıllardır satamadığım bir şeyi abi bir kere yaptım. Otomatik mal satıldı abi. İstighfar. Bak. Zate Subhanallahum diye Subhanallah lazım. ve tövbe Bu çok önemlidir. Meşhur hadis-i şeriftir. Sen dünyadan kaçsan dünya peşini kovalar. Sabahın efendim, imsakla sabah namazı arası da 100 kere okunuyor. Fakat bu öyle bir denenmiş ki bütün evliya Allah bunu denemiş. Bir tesbihat var. Subhanallah azim Süvan Allah bəhmidi, Süvan Allah alazimi bəhmidi. Sonra Sübhanem yeminu velayumemnu aleyh Sübhanem yujiru velajjaru aleyh diye başlıyor. Üç satır yani yarım dakika tutmuyor. Bu tesbih sonra 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ama bu sünnetle farz arası şartı yok. Güneş duaına kadar kurtarır. Mesela sünnetle farz arası yetişmedi, geliyor, mecbur namaza ucazısın. Onu çekeyim desen cema cemaatı tekrar edemezsin. Yani farzdan selam verdikten sonra da olur ama güneş doğduktan sonra tesiri kaçırır. Güneş doğana kadar, imsaktan sonra başlayabilirsin. Şimdi işte dördü 7 8 gece imsak oluyor. İmsaktan sonra başlayabilirsin. Ne zamana kadar süresi var? Güneş doğana kadar süresi var. Öyle hatırlıyorum. Sayfasında tam verim. Abi yine bir, iki kere yaptım. Bir kere yaptım, ben de vakit bulamıyorum, yapamıyorum. Bir kere bir yaptım, baktım çok mücerrep denenmiştir diye. Evliya Allah'ın kitaplarında bir daha gördüm, başka kitapta görünce dedim Allah Allah, yapma, yapayım ya. Yaptım, o gün hiç ummadığım yerden rızık geldi. Hiç ummadığım yerden. Onun için size de tavsiye ederim. Çünkü ne buyuruyor? İstiğfara devam edene, ummadığı yerden Allah rızkını gönderir Rızıklar ne zaman dağıtılıyor? Vallahi hocam hani bizim müşteriler 11'den sonra gelmeye başlıyor. Ben onu demiyorum. Mevla rızıkları ne zaman dağıtıyor? İmsaklan güneş doğma arası bir de 10'dan 15 dakika işra kadar. O vakitte yatanın bereketi kaçar. Onun için ne buyuruyor? Ya <Sessizlik> subha sabah uykusu rızkı keser diyor. Bıçak gibi keser. Hangisi dediği sabah uykusu? İşraktan sonra yattım yat. Ama bir adam imsaktan sonra sabah namazı vaktinde uyursa veya sabah namazından sonra o 15-20 dakika içerisinde uyursa işrağa kadar uyumamak lazım. Rızkını bıçak gibi keser. Bir gün Fatıma annemiz Allah tealana biraz uzanmış, sabah namazını kılmış. Sabah namazı, gece de ibadet, ibadet, ibadet Biraz böyle uzanmış. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradan geçerken gördü onu. Ya da imsaktan sonra da olabilir. Çünkü imsaktan sonra Efendimiz camiye çıkarken onların oradan geçiyordu Hazreti Ali Efendimiz evinin oradan. Orada gördü. Hemen onu dürttü böyle. Kızım dedi. "Kûmî feşhedî rizqâ rabbike." Kak kak kak Rabbin rızık dağıtıyor. Rabbinin rızkına şahitlik et. Bu saatte uyursan rızkın kesilir evladım. Ya. Onun için o, bu istiğfar o saat. İstiğfara devam eder ama vakti özellikle imsakla güneş atılır. Bu duada, burada beyan ediliyor. Şimdi duanın, bu eskar davat bunun inşallah on cildini de Allah'ım kısa zamanda çıkartmayı bana nasip eylesin. İkinci cildini birkaç haftaya baskıya vereceğim inşallah, bitti. Üçüncü cilde hazır. Ama baskıya hemen ikinci cilt geldik. Belki de biz geldiğimizde ikinci cilde getiririm inşallah. Hazırladım, bitirdim tamamen. Firist yapıyorum. Firist yapıyorum. Şimdi burada hadis-i şerif, efendim, e, İbn Ayyat radıyallahu anh, e, meşayihin ulularından, Şahzelim meşayihinden o beyan ediyor. Çok muazzam e, bir tesbihattır. Buyuruyor ki, imsak, imsak vaktiyle sabah namazında okunacak, ee, bazı zikirleri hadis şeriflerden efendim Evliya Allah Cem ailemişler bu tesbihatı okuduktan sonra yüz kere istiğfar eden kişi kırk gün geçmeden ben de kırkı da bulmadı kırk gün geçmeden dünyanın imkanları kendisine topluca gelecektir ve bu mücerrep bir faydadır, diyor. Bütün tecrübe etmiştir Sonra İmam-ı de gördüm. Kaç yerde daha görünce, ulan dedim, cık, kendimiz yazıyoruz, kendimiz yap. Ondan sonra işler kesat acaba. İşler kesat, işler kesat olur tabii kardeşim. Başka şeyler okuyorum, ben de boş durmuyorum da. Dolu okuyacaklarım var. Ya dedim, işler bayağı sıkıştı. Bir de bunu okuyayım dedim ya. Sayfa 206. Duanın okunuşu, Subhanallah, el ve bu hamdî, yemin diyor. Bu tesbihat bir kere, dört satır bir kere peşine Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Hep Allah'a şöyle yalar: Ya Rabbi benim günahlarım yüzünden rızkımı kestin. Ne bereketsiz adamım, ne günahkar adamım. Af istiyorum, af istiyorum, Estağfirullah derken bunu düşünün. Bunu düşünürseniz, inşallah istiğbara sarılanlar ummadığı yerden rızıklarını bulacaklardır. Sayfa 206 bak. Bir daha sana soracağım artık. Güvenimi kazandın ha? Otomatikte bağlayabilirim ama yine de kitabı bir görmek lazım tabii ki. Ne olursa olsun hepimiz beşeriz. Aklımız unutabiliyoruz. Şimdi önümüzde ne var? Üç gece var. Şimdi biz kaç ge kaç gecelerdeyiz? On gecelerdeyiz. Ama on gecelerin içinde bir de ne var? Üç geceler var. Bu üç geceler nasıl bir geceler? Cenneti vacip kılan beş gecelerin üç geceleri. Bu üç geceler hangi geceler? Önümüzdeki perşembeyi, cumaya. Cumayı, cumartesiye, cumartesiye, pazara zaten bayram gecesi. Ben önümüzdeki hafta inşallah anlatacağım ama siz dergi lale güllerinizden düşürmeyin. Bak bayram gecesi öğle namaz var. arafe gecesi öğle namazlar var. Okuyun o sayfaları ya! Dört rekat, kısa. Ama ne kadar sevaplar var. Dünya bir yana olamazlar bir yana ya. Bir daha kurban bayramına ne zaman bir daha seni? Bak o kadar insan öldü. Aramızdan ayrı. Süleyman Kuku hocamız da on gecelerde vefat etti. Evvelsi gece vefat etti. Süleyman Kuku hocamızın efendim biz kendi eserlerinden çok istifade ettik. Abdülhakim Arvasi hazretlerinin mahdumu büyük Allame-i Cihan Katıköy müftüsü Ahmet Mekke Efendi hazretlerinin talebesiydi. Ondan çok ilim istifade etti. Hüseyin İlmi Hoca Efendi'den de istifade etti. Yaşlıydı, 80, 85 yaşlarındaydı. Sürmene'de vefat etti. Bize de ziyarete gelmişti. Biz de onu ziyarete gitmiştik. Ne kadar eserler hazırladı. i̇mam Rabbani, Hazretleri hakkındaki en büyük eser Berekat. Haşim-i Kişmi'nin. O Farsça, biz Farsça'da anlamıyorduk. Onu o Farsça'dan tercüme etti. İmam Masum'un mektubatını bizim dergide devamlı yazıyorduk i̇mam Masum Hazretleri Mektuban'ı o tercüme etti, Şirat-ı İslam tercüme etti, onlarca eser bize bıraktı. İmam-ı Rabbani yolundakilerden ama, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum, bizim Nakşi Müceddidi tarikatında eserlere onun kadar hizmet eden, çünkü Farsça olduğu için, Farsça olduğu için, Farsça bildiği için mübarek Farsça'dan Türkçe'ye çevirerek bütün insanlara hizmet etti. Onlarca eser var önümde. Kazi Allah'ın eserini, Nadir Risaleler serisi, Kazi Allah Panipati, o da kimin halifesi? Habibullah Canı Cananı Mazhar'ın halifesi. Mazhar-i Hep bizim Naks'i tarikatını İmam-ı Rabbani yolundakilere çok hizmet etti. Allah da o mübarek insanı şu mübarek on gecelerde huzuruna aldı. Rabbim taksiratını affeylesin, seyyatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Allah'ın bu tasavvufa şeriata tarikata hakikata marifete İmam-ı Rabbani bağlılığı, İmam Masum bağlılığı, bu evliyaya olan bağlılığı, onun eserle onların eserlerine gecelerini günlerini, 40 senesini, 50 senesini bu hizmete vakfedip gece gündüz bu kitapları Farsçadan çevirip bu ümmetin efendim hizmetini arz ettiği için tarafımızdan kendisini hayırlarla mükafatlandırsın. Yüksek dereceler ihsan eylesin. Yüksek tecelliler ihsan eylesin. İmam-ı Rapanlara, İmam-ı Masumlara başlasın. Cilsileyi meşayihimize başlasın. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne ve resuluh. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin nefsin, aydan lem ma'a'şahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabb'işan fadrü kereminde bu kabul eylein hediyelerimizi şu mübarek gecede ilk gecesi, ikindi de cenazesi kalktı. Bu mübarek gecede, ilk gecesinde kabrinde kendisine hediyeledik eniş Enis ve yoldaş eyle. Nurlarını e, ya Rabbi kabri şerifinde ona rafik ile Mahşer sabahına kadar nurlarla pür nur ile ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Yahu Geçen işte Mevlana abi, o da çok Evliya Allah'tan yedilerdendi, o da gelmişti doksan yaşlarına falan. Onda oturuyorum, benim orada bir şeyim var, namazlar kılıyorum, peşine zikir iç, oturuyorum biraz, yerde çok kemiklerim ağrıyor. Ondan evvel İmân Abba'nın torunu Afganistan Kurucu Cumhurbaşkanı Sıfatullah Müceddi Hazretleri gelmiş, hepsini videolarını paylaşıyorum. O vefat etti, o vefat etti, Süleyman Hoca Efendi vefat etti. Daha ne kadar? Ya bir sene içinde bizim Tefsire gelip de, ziyaretimize gelip de, orada görüşüp de vefat edenleri bilmiyorum, sayısını unuttum ya. Ben de oraya oturmağa korkuyorum şimdi. Lan biz de gideceğiz herhalde yakında diyorum. Ben de artık dikkatli oturmağa başladım ha. Ya arkadaş, seneye kim kalacak? Kim kalacak? Onun için hemen çaremize bakalım. Bu mübarek geceleri gafletle geçirmeyelim. Allah'ım cümlemizi gaflet uykusundan ikaz eylesin. Amin. Şimdi... Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nehar gecesi. Bu üç gecede geçen sene söylemeyi de unuttum, ben de okumayı unuttum. Bir miktar biraz okumuşum, bitiremedim, haddim yapamadım. Bu sene unutmayacağız inşallah. Testiyi kırmadan tokata atalım. Onun için bu geceden söylüyorum. Terviye gecesi ne gece? Önümüzdeki perşembeyi ne okuyacağız? İstiğfarat-ı munkize, kurtaran istiğfarlar, kurtaran! Hasan-ı Basri Hazretleri ibadet ediyor. Bak kardeşim, size şimdiden söylüyorum. Bu Risalenin evvela Türkçe tarafını okuyun ki Allah'tan ne için istifade ediyorsunuz? Geçen de bir arkadaş tabii bunu senelerdir söylüyoruz. Bir elini almış okuyormuş. Ya bir manalarından okuyayım, Türkçe istifarları bir yapayım dedi. Allah Allah! Cuma gününün virdinden başlıyor, sayfa 21. Arapça okunuşu sağ taraftan Kur'an gibi sola Türkçesi mana yani. Bu mana Siz Arapça okumayı bilenler Arapça tarafından. Ama önceden bir Türkçeyi okuyun ki ne diyor ne diyor? Allah'tan af istiyoruz sen niçin istiyoruz? Dedi ki bana o arkadaş hocam dedi ne var ya bu kadar manalar nereden çıkıyor? Bu nasıl bir istiğfarlar? Bu ne istirler? Günahların Kalpten, dilden, dedim, kulaklarından, insan haklarından, hayvan haklarından, zulümlerden, cevirlerden. Cık. Ya dedi, ben dedi, şaşırdım. Neye şaşırdın dedi? Bütün dedi, benim yaptığım günahları yazmışsın dedi. Ya kardeşim dedim, benim de yaptığım günahlar aynı. Hepimiz insanız yani. Şimdi bunu ben yazmadım, yanlış anlamayın. Haseni Basri radıyallahu anh ediyor. Bu istiğfarlar... Yedi gün okunuyor, haftalık her gün okunuyor. Cuma'dan başlanıyor, yediye bölünüyor. Cuma'dan başlanıyor, Cumartesi okunacak var, o zaman az oluyor, beş dakikada okunuyor. Ama Terbiye Gecesi, tümünü birden hatim yapıyorsun, yedi günlük. Arafah Gecesi, tümünü birden ikinci okuyorsun. Bayram Gecesi, tümünü birden üçüncü okuyorsun. Sene içinde hatimleri yapamasan bile. Hiç olmazsa senede üç gece hatmedersen, bütün maddi manevi sıkıntılardan, günahlardan, belalardan, marazlardan, iller hepsi demin ne buyurdu? İstiğfara yapışan, her dardan çıkış kapısı Allah yaratacak. Bu istiğfarların adı ne? Kurtaran. Zalimden de kurtarır, hastalıktan da kurtarır, borçtan da kurtarır, dertten de kurtarır. Ne şikayetin var? Kurtaran istiğfarlar. Çünkü bunlarda bir mana var. Hepinize rica ediyorum. Vakit ayırın. Şu 22'den ileri doğru Türkçelerini bir okuyun. Ya ne günahların çeşitleri varmış Allah Allah. Ben neler yapıyormuşum ya Rabbi. Bir görün. Yani Arapçadan manayı bilerek okusa insan, ben bunları nasip oldu. Tabii çok sene evvel Mina'daydık terbiye gecesi. E, Arafa gecesi Mina'da oluyoruz tabii. Yani bir gece evvel olduğu için gecesi. Ondan sonra orada okudum. Yani hakikaten, tabii bizim hacca gittiğimiz en yani son 18-20 sene oldu Efendi Hazret'e gittiğimiz. Daha sonra gidemiyorum, takatım yok da. Orada da tabii bir başka oluyor ya. Hacça gidenler hep yandan sonra. Mina'da, Mina gecesi, Arafa gecesi, Mina gecesi Mekke'de oluyorsun. Arafa gecesi, Mina'da çadırda oluyorsun. Bayram gecesi yolda oluyorsun, Müzdelife'de oluyorsun. Oralarda hele okunsa var ya, ağlamamak mümkün değil, tüylerin diken diken olmamak mümkün değil. Çünkü Allah'tan hafiften kendini öyle bir alçaltıyorsun, alçaltıyorsun, alçaltıyorsun. Yani rezilliklerini Mevla'ya arz ediyorsun. Onun için bir kul istiğfar ettiği zaman diyor, melek der ki, ya Rabbi bu adam istiğfar ediyor ama hiç affedilmeyi hak etmiyor. Rezilin diyor. Melek diyor. Bunu. Allah Teala da buyuruyor. Ey benim günahsız meleğim, sen günahsızsın tabi, günahkarın durumundan anlamazsın. En, ben de biliyorum hiç affedilmeye layık değil ama fene اَهْلُنْ لِيَا Ben onu affetmeye layıkım diyor. O affedilmeyi hak etmiyor ama ben affetmeyi hak ediyorum. Benim hakkım affetmek. Ona affedilmek yakışmıyor, bana affetmek yakışıyor. Ben kendime bunu yakıştırıyorum diyor. Onun için bu kurtarıcı istiğfarlar ile amel edelim. Şöyle ki, Kutbuddin Hanefi Hazretleri, Haç ve Ömre Dualar kitabının 12-17'in sayfelerinde, daha birçok eserde, Seyyid Alevi Maliki de bab hepsinin kaynaklarını zikrettim burada. Diyor ki, Salik Hak yolcusu, terviye gecesi, e, ondan sonra Arafa gecesi, Nahir gecesi, Öbür gecelerde meşgul olurum, onu yapamam, bunu yapamam dersen hiç olmazsa terviye gecesi terk etme, asla. Terviye gecesi hem de bu sene nereye rastladı? Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceye rastladı. hem de Cuma gecesi istiğfar ya, Cuma gecesi. On gecelerde iki Cuma gecesi vardı, biri geçti, bir tane kaldı kardeşim, Cuma gecesi de kat kat katlanıyor. Cuma gecesi, zaten bu gecelerin her biri Kadir gecesindeki, Cuma gecesi Kadir gecesinden üstün. Yani acayip bir şey oluyor yani. Terbiye gecesi bunu birbirimize hatırlatalım, kaçırmayalım inşallah. Evet, bana da hatırlatın arkadaşlar. Ben de yola gideceğim. Allah hepimize yol selameti versin. O gece inşallah yolda okuyacağım. Yolda olunca daha çok okuyabiliyorum. Efendim, Hasani Basri rivayet ediyor. Ondan sonra meşayih rivayet ediyorlar. Birçok şeyh efendiler bu rivayeti nereden geliyor bu? Cüneydi Bağdadi'den. Şerifekatide Marufu Kerhî'den efendim Ma'bedibn Abdülaziz el-Âbitten o da Hasani Basrî'den. Hasani Basrî Hazretleri şöyle buyurur. Ömrüm boyunca Allah'a dua ettim. Bana bir veli kulunu göster veya sıttık bir kulunu göster. Uyanıkken göster veya uyurken rüyada göster. Ben ondan hacetimi sorup cevabımı alayım. Hasani Basrî evliyânın reisi Tâbî'nin en hayırlısı sahabeden sonra en üstün, yine de ne istiyor Allah'tan? Bir veli göreyim diyor. Allah cümlemize dostlarını göstersin, velilerini göstersin. Senelerden birindeydi. Ben hacca gittim diyor. Zeval vaktiydi, yani tam öğlen güneş kayma zamanı, ezan zamanı. Arafat'ta vakfedeyiz. Vakfe Arafat'ta duyur kayaların bulunduğu vâdiye geldim diyor. Arafat'ta kayalık var ya, Efendimiz sen vakfı yaptı işte, beyaz şeyin sütunundadır. Orada bir erak ağacı, erak, misvak, orada misvak yaptığımız ağaç oralarda yetişir, adı eraktır. Bir erak, erik değil ha, erak. Erak ağacının yanında duruyordum, bir de baktım sekiz kişiyle karşılaştım diyor, Arafat'ta. Anladım ki bunlar benim aradığım topluluk, yüzleri nur gibi parlıyor. Yanlarına gittim, selam verdim. Onlar da bana kat katıyla selamla mukabele ettiler. Bir piri fani var, çok yaşlı. O zaman Hasan-ı Basri Hazretleri o kadar yaşlı değil. Çok yaşlı bir zat var ama yüzü öyle bir nur parlıyor ki nuru ufka yükselmiş. Göğün kenarına kadar eklenmiş yani, ucu eklenmiş yani. Göğe eklenmiş. Arada boşluk yok, nur eklenmiş yani. Bu zatı gördüm, tamam Rabbim benim muradımı verdi. Bir vakar, bir sekinet, oturuyorlar, huzur üzere, zikir üzere, çıt, yok. Ya o dedim, ey gidi Hasan, Hasan dedim, diyor kendi kendime. Sen de adam mısın, dedim, diyor. ya. Koca Hasan-ı Basri, diyor. Düşünsene ya. Allah'ım. Allah. Biz onun kılı etmeyiz, tüy etmeyiz Hasan-ı Bütün dünyanın evliyasını toplasan ya. O da dedim ki, diyor, sen kimsin ya, dedim, diyor. Neyse, vakit girdi, diyor. Biri kalktı, ezan okudu. Ondan sonra, efendim, Sünnetler işte kılınıyor, kâhmet getirdi diyor. Şeyh Efendi öne geçti, onlara namaz kıldırdı. Ben de cemaata uydum diyor, hayatımda bir namaz. Ondan sonra dedim ki diyor, herhalde amel defterimde böyle bir namaz bir daha yazılmamıştır, bundan sonra da nasip olmaz. Bu namazım çok makbule geçti diyor. Bir daha da öyle bir namaz amel defterime yazılmayacağını bilmekteyim. Çünkü çok büyük bir evliya rastladım, bir de Arafat'tayız, vakfedeyiz diyor. Vakfe saatlerindeyiz namazın ardından kıbleye yöneldi, ''Elhamdülillahi kesîrâ'' dedi diyor, başka bir şey duymadım diyor. Zikir, zikir, zikir. Ya şimdi ben bunları kaçırırsam, benden kaybolurlar diye korktum. Yanımdakine dedim ki diyor, bu zatı bu mertebeye yükselten, size bu zatın yanında e, cemaatliği nasip eden allah Teala'nın bahşi hakkı için efendim, e, bu fazilete sen neyle nail oldun bu zata? mürit oldun. Bu zat böyle Allah huzuruna efendim bu kadar murakaba haline nail oldu. Siz neyle nail oldunuz diyor. O anda yüzü değişti diyor. Hep gözleri kapalı oturuyor huzur üzere efendim. Şey efendiden duyduğu mu duymadığı mı işte duymasa da şey efendi ona dedi ki diyor. Hidayete eren ancak Allah'ın hidayete erdirmesiyle ermiştir. Kimse kendi başına bir şey hidayet eremez dedi diyor. Ondan sonra sen ona doğru bir ilim öğret ki Allah da seni hidayet etsin. Yani o yanındakine soruyor, Şeyh Efendi ona diyor ki sen onun hidayetine vesile ol, bir dua, bir şey öğret ona. O şimdi bir şey bekliyor hacetleri için. Sen ona öğret, Allah da seni muradına erdirsin diyor. O zaman o dedi ki diyor biz ömrümüz boyunca istiğfarat-ı munkizeyi kurtarıcı istiğfarları okuyorduk. Ama senede üç gece okumaya devam ediyoruz. Senede üç gece hatim ediyoruz. Bu veli de bu makamları onunla buldu, biz de bu zatı onunla bulduk. Senede üç gece. Önümüzdeki perşembe cumaya, cuma Cuma-Cuma-Cuma-Cuma üç gece. Hiç olmasan perşembe cuma okuyun ama üç gece okuyalım arkadaşlar. Ne var yani? Çok kısa. Ben ben bilmiyorum kaç dakika Yani yarım saat Allah hala, yarım saatte bitebilir. Küçük sayfayla yani. Buradan ne olacak? Sayfa 6'da başladı, Arapça tarafı söylüyorum. 6'da başladı, 55'te bitti. Sayfa küçük. Öbür sayfalarla yani 6 ile 55 arası nedir? 49 sayfa. 49'u da yani normal sayfayla 3'e indir. 15 sayfa falan, normal kitap boyu 15 17 sayfa bir 15 sayfa bir şey. Nedir? Kur'an-ı Kerim'den bir cüz bile, bir cüze bile denk gelmez sayfası ya yani. Biz diyor senede 3 gece istiğfarat-ı okurduk. Hemen Hasan'ı bastığı bilmiyor o zamana kadar. O istiğfarlar nelerdir? O geceler hangi gecelerdir? Dedim diyor. O da zilhiccenin 7'i 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a bağlayan gecelerdir. Bu istiğfarları okuyan kişi ne söylediğini bilse, okuduğu istiğfarların faziletini bilse, hangi şeyi telaffuz ettiğinin manalarını, onun için diyorum, manaları bu 22'den beri bir manaları bir mülahaza edin. Böyle manalar bir yerde bulamayacaksınız. Elbette Allah Teala'nın ona en büyük şaşkınlık ve hayret gününde, mahşer gününde, kıyamet gününde güvence nasip edeceği, eman vereceği, azaptan kurtuluş vereceği, ona rahmetiyle muamele edeceği Velayetiyle dostluğuyla onu has kılacağı, seçkin kılacağı, Allah Teala bunu taahhüt ettiğini, üzerine bir hak olarak terettüp ettiğini bilecekti. O zaman dedim Allah Teala sana rahmet buyursun, bana da onları öğret dedi. O istiğfarlar şunlardır dedi ve bu istiğfarlar ona okudu. Şimdi o Hasan-ı Basri bunu kime anlattı? Bu istiğfarları Mabed İbni Abdülaziz'e anlattı. O kime? Maruful Kerhi Hazretleri'ne. O kime? Seri'yi Sekati Hazretleri'ne. O kime? Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ne. Silsile böyle geliyor. Rivayeti sabit, senedi sahittir. Onun için, Rabbim amele muvaffak eyleye. Şimdi kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah Teala benim ümmetime iki tane eman verdi. Eman ne demek? Güvence. Güvence ne demek? Yanmaktan, boğulmaktan, batmaktan, çıkmaktan, Taş yağmaktan, kafamıza, maymuna, domuza döndürülmekten, memleketimiz işgal edilmekten, iç savaştan, dış savaştan, kâfir ölmekten, namazı terk etmekten, çoluk-çocuk fitnesinden, deccal'dan, tut tut! Eman, eman. Eman ne demek? El eman, el eman. Güvence istiyorsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor sahih hadiste. Allah bu ümmete iki tane güvence verdi. En اَمَانُ ümmeti Bir, ben güvenceyim ümmetim için. ''Ben ümmetimin arasında hayatta bulunduğum sürece toptan bela gelmez, azap gelmez.'' Çünkü Allah Teala ne buyurdu? ''Ve mâ kâne allâhu l ve ventefîn'' sen onların içinde olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir.'' Efendimiz Mekke'de 13 sene Ebu Cehil'lerle kaldı, Ebu Cehil'e bile azap gelmedi. Ebu Leheb'e bile azap gelmedi. Rasûlullah'ın bulunduğu yere azap gelmez. Ne zaman Medine'ye çıktı? Ondan sonra Mekke'deki kâvurların dalları koptu. Sen onların içindeyken azap etmem diyor. Ama buyuruyor ben vefat ettiğim zaman, ahirete gittiğim zaman iki güvenceden biri gitti. Şu anda bizim güvencemiz tekeyindi. Tekeyindi. Niye tekeyindi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta değil. O hayatta olsaydı Filistin böyle olur muydu? Yemen böyle olur muydu? Doğu Türkistan'da bu durum olur muydu kadınları bütün kampları alıp çocuklarını zorla efendim, dipçiklerle dohturuyorlar? Bütün dünya yanıyor. Libya böyle olur muydu? Türkiye böyle olur muydu? Ehli sünnet bu duruma düşer miydi? Bu bidat ehli bize böyle zulüm eder miydi? Dinimizi değiştirmeye kalktılar. Akademisyen geçinen ilahiyatçılar. Yani şu anda elli küsur İslam devleti diyoruz, Müslüman... Millet diyorsun, geri kalan dünyanın her yerinde Rusya'sından tut, Amerika'sına kadar Her yerde Müslüman var Perişan, rezil bir haldeyiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hayatta Olsaydı Bunlar bunu yapabilir miydi? Amerika kimdi? Rusya kimdi? Avrupa Birliği kimdi? Neydi? Muhammed Mustafa'nın Yanında sallallahu aleyhi ve sellem Parmağını çekti mi? Ay yarılıyordu gidiyordu be Mucizeleri sabit Ama o gitti Biz mahrum olduk çok üzgünüz. Ona yetişemedik, ona kavuşamadık. Şimdi kaldı bir güvence daha. İstigfar. İki eman ve meke Allahu muazibuhum ve hum Eğer istifar ederler, benden mağfiret talep ederler, günahları için af isterlerse ben onlara azap edecek değilim. Allah buyuruyor. Şimdi bir güvencemiz, sigortamız gitti. Bir tane eman ve kaldı, o da istiğfar. O istiğfarın en önemli istiğfarların sigeleri münkize, kurtaran istiğfarlar. Bu kurtaran istiğfarları da Evliyaullah'ın, Meşayih'in devam ettiği günler, her hafta Cuma, Cumartesi, Pazar bölünmüş. Ama hatim ettikleri günler, Zülhidcenin 7'i 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a, yani Perşembe'yi cumaya, cuma cumartesi, cumartesi pazara bağlayan önümüzdeki üç gece okursak inşallah darlıklardan çıkacağız. İnşallah feraha çıkacağız. İnşallah muratlarımıza nail olacağız. Ümmet adına da istiğfar edelim. Bütün ümmetimizi de düşünelim. Yemen'den Doğu Türkistan'a, Filistin'e, Gazze'ye, Libya'ya, Suriye, Irak, İran, Ehl-i Sünnet, Türkiye'deki mazlumları düşünelim mağdurları düşünelim, esir kamplarındakileri düşünelim, fakirleri, aç düşünelim, zulme uğramışları düşünelim, onlar için de dua edelim o istiğfarları okurken. Ve böylece inşallah bu mübarek senede, bir daha seneye kadar kalmaz, Allah Teala ümmetimize fereçler ihsan eylesin. Çıkış kapıları halka eylesin. Evet, dergide bir fereç duası var. Özellikle borç için ve sıkıntılar için, Allah'ın mededi imdadı için onu da söyledim ama bilmiyorum tam sayfesini söylememiş olabilirim. Onlar da bu mübarek 10 gecelerde okunuyor, 10 günlerde okunuyor. Gece okuyamayan günlerde okuyabiliyor. Ondan sonra efendim o duayı da okuyalım inşallah rahman. Bunlar da mübarek. Bayağı sayfeler karışık. Allahümefarac kel garib. Allahümesitrek el hasin. Allahüm ma'ruf kel kadim. Sayfa 65'in başında. Zülitçe'nin başından başlayarak Kurban Bayramı'na kadar 3-7-11 gibi okunacak. allah Teala izniyle borcunu ödemeye muvaffak kılınır. Hangi dardaysa o dardan çıkarılır diyor. Çünkü feret çıkış kapısı aç demek. Allah ferrı cekal karim. Bu dua 65'te buna da okuyalım inşallah. Burada borç için sayfa 65'te baya bir dualar zikrediyor. Ondan sonra perşembe günü okudum, anlattım. Siz de okudun inşallah. Ben bugün yaptım. Allah rüyadan muhafaza etsin. on kere okudum. siz de okudunuz inşallah. Sayfa 63-64'te var, 63'te kısası var, on kere okunacak vakti dar olanlar, 64'te uzunu var, uzunu ihtiyattan okusanız daha iyi olur. 21 kelime-i tevhid var burada. Bu 21 kelime-i tevhid on kere okunuyor. Bunu okuyanın taberani hadisinde geçiyor. On günlerde bu kelime-i tevhidleri kim okursa, geçmiş günahları silinmekle kalmaz, Ölene kadar yapacağı günahlar da siliniyor. Çünkü neden? Allah ona tevbesiz günah nasip etmeyecek. Onu Allah bildiği için bu duayı kime nasip ederse bu kelime-i tevzikrini tevbesiz ölmeyecek, günahkar ölmeyecek. Bu garanti. Buna la ilahe illallah adedü'd duhûr, la ilahe illallah adedü'l eyyâm ve şuhûr, la ilahe illallah adedü'l vacil buhûr, la ilahe illallah miy'e min âdâlâmim fehufi's la ilahe illallah Fil eli daş as la ilaillallah fil subhida tenefez böyle gidiyor. 21 kelimeyi tevit ama öyle bir kelimeyi tevitler ki bunlar denizlerin dalgaları kadar, günlerin sayıları kadar, saniyelerin adedi kadar, yağmur damlaları kadar. Bu la ilaillallah uzunu 21 tane, kısası 8 olabilir. Yani kısasını da okusanız ama 10 kere okunacak. Ama bir adam şu mübarek günlerde bu kelime-i tevhidleri okumadan o gün geçerse kafasını vuracak kaya arasın. Lütfen ya. Ama derseniz ki hoca biz bunu iki gündür okumayı unuttuk. Bunun usulü şudur. 2 tane on kaza dersiniz. Birinci günden ikinci gün üçün. Yarın üçüncü gün. Yarından on taneye başlarsınız. Anladın mı? Şu anda yirmi tane okursanız inşallah Rabbim kazaya sayar. İnşallah Rabbi kaza sayar. Geçen iki günü telafi edin, yarın on taneden başlayın. On kere okunuyor. Bitiyor, yirmi bir tane bir daha. Yani yirmi bir, on tane yirmi bir ne ediyor? İki yüz. İki yüz on tane kelimeyi i tevhid okuyorsun. Fakat nasıl bir kelimeyi tevhid biliyor musun? Bir tane la la la la diyorsun, adet et duhur, alemler yaratıldığından sonsuza kadar saniyeler sayısınca. Bir tanesi o kadar geliyor. Bunlardan, e, bu, bunu mesela on kere okuyorsun. Aynı bu okuduğun manayı. O kadar yazılıyor. Dünya, alemler yaratılmaktan, zaman başladığından, biliyorsunuz Allah Teala varken zaman yoktu. Allah Teala zamandan, mekandan münezzeh. İlk mahluku yarattığı zaman, ne zaman ilk yarattığı mahluku yarattı? Resulullah Azze'nin nurunu yarattı, işte arşı yarattı. İlk yarattığı anda zaman başladı. O zamandan, Cennet-cehennemin sonu var mı? Yok. İşte sonsuza kadar, zamanların saniyeleri kadar, saliseleri kadar Kelime-i Tevhid okumuş yazılıyorsun. Bu acayip bir şey bu. Mesela diyor, La اِلَٰهَ illallah اللّٰهَ مِنْ Bugünümüzden başlat Ya Rabbi hesabını, takvimi başlat, saati başkur, اِلَا يَوْمِنْ فَقُفُ Sura üfürüleceği güne kadar o Kelime-i Tevhid okuyorum diyor. Ondan da 10 on tane okumuş oluyorsun. Şimdi başlıyorsun bu şu anda söyleyince sura üfürülecek kaç yüz sene sonra artık kıyamet kopacak. Sura üfürülene kadar hep la ilahe sıralı yazın. Aklınız, mantığınız bunu almaz, benim de almaz, hafsa almaz, hesap makineleri falan bunu sayılar bulamaz. Bu kelimeyi tevitleri Allah razı olsun. Ben sizi seviyorum. ahirete zengin çıkmanızı istiyorum. Kendimin de enayi olmamamı istiyorum. Size tavsiye ediyorum. Ben bu hadisleri gördüm, buldum, hiçbir yerlerde insanların çoğu bunları bilmez. Şimdi benden sonra herkes naklediyor, naklediyor, naklediyor. Hiç olmazsa Cübbeli hocanın kitabından aldım deseler, bari hakkımı helal edeceğim. Onu da demezler de, hırsız çok. Ama ben Allah için bunları size neşrettim. Zengin gideceğiz ahirete inşallah. Ya bu on günlerde bunu okuma, okuyan adam gelecek günahları affoluyor, imansız ölmeyeceğin garantisi var. Tevbesiz ölmeyeceğin garantisi var. Allah'ın zoruna günahkar çıkmayacağın garantisini veriyor ya. Bu kelime-i tevhidi niye be adamca? Bu on günlere mahsus. Mesela sen bunu senenin 300 günü okusan, ama bu on günlerde okumasan, bu müjde var mı? Yok. Ama bu on günlerde on kere okusan, sonra hiç okumasan, bu müjde var mı? Var. Çünkü on günlerin zikredi. Bir deneyi söyledim, onları da ihmal etmeyin. Ben de işte bugün yetiştiremedim. Arabada dönerken inşallah telefon, melefon, dırdır, dır, mırdır olmaz da giderken ben de tamamlayacağım. Kurban Risalesi'nin 147. sayfasında başlıyor. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı İsa Aleyhisselam'a gönderdi. Bu mübarek günlerde beş zikir öğretti. Bu beş zikrin hepsi de kelime-i tevhid üzerine bir tek sonuçlu dua üzerine Bunlar yüzer kere okunuyor. Mesela okuyalım. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdü yuhyi ve ümid ve vahayyullahi mutbiyedîl-khayr ve ala kulli hu'alâkülşeyn-kadîr Yüz kere. Bunu okuyandan daha üstün amelle, ahirete, dünyada kimse çıkamaz. Bu on günlere özel. İkinci isini okuyalım mesela. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh İlahen, Vahiden, Sameden, Lem yettehid sahibeten ve la velada Yüz kere. Bunu okuyun, işte bir milyon hasene yazılıyor, bir milyon günah siliniyor, bir milyon on de bin derecesi yükseltiriyor. On sonra mesela, üçüncü okuyalım. اَشْهَدُ وَاَا الْلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَحْدًا وَاَشْرِيكَ لَهْ لَهُ الْمُلْكُ وَاَلْهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَاَوْمِدُ وَاَحَيُّ ala kulli بِيَدِهِ kadir. Dördüncüsü çok acayip. Fasbi Allah ve kefa, semia Allah liman dâa, değilse verra Allahı münteha. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bunu yüz kere okusa bu on günlerde ağzından bir melek onu alıyor, alır almaz Allahü Teala'nın kabul makamını Allah mekândan müneze, ama kabul makamı göklerde. Göklerdeki kabul makamına yerleştiriyor. O kul bunu bitirir bitirmez yüz kereyi tamamladığında allah Allahü Teala ona. O'nun yüzüne doğru nurunu yöneltiyor, özel bir teveccühle Allah O'na nazar ediyor. Hiçbir kuluna yapmadığı bir nazar ve tecelliyi O'na ihsan ediyor. O anda, o anda Allah'ın nuru O'na vuruyor. Allah Teala bir kuluna bir kere bile rahmetiyle nazar ederse, ebedi azap etmez buyuruyor. Bu çok mühim. Bu beş zikir, beşincisini İsa Aleyhisselam bu duadır. Allah'ı melekel hamdükellezîne kul ve hayran min mâne kul. O biraz uzun. Allah leke salâti ve nüsûkiyi ve mehiyâyi ve me mâti ve leke rabbi turâthî Allahümme yâûzûke min, Allahümme yâşerûke min gayrı mâ tecrîbî rîh diye biraz da uzundur. O da yüz kere okunuyor. Yüz kere yapamadın, onu bari on kere yap. İsa Aleyhisselam'a sordular. Bu duanın fazileti, cevabı nedir? Havariler sordular. İsa Aleyhisselam buyurdu ki, bu bana mahsustur. Fazileti bildirildi ama ben onu size bildirmekle görevli değilim ve ona izin verilmedi diyor. Beşinci duanın müjdesini vermiyor. Bu nerede geçiyor? Abdülkadir Geylani bunu Hunye'de zükrediyor. Ebu'l-Leysi Semerkand'i Tembih'ül Gafil'inde zükrediyor. Tembih'ül Gafil'inde yine geçiyor. Allah'tan bir zat, adını Ebu Nadr olacak radıyallahu ke'alain, çok eski bir zat. Ebu Nadr, Haşim ibn Kasım radıyallahu anh. Buyuruyor ki, Allah'tan bir zat bu zikirlere on günlerde devam ediyordu. Bir gün evinde baktı, keşfe açıldı, baktı, nurdan, mana aleminde gördü, beş tane tabak. Bu beş tane tabak, hepsi de nurdan üst üste konulmuş. Yani evine öyle bir bereket, öyle bir nur, öyle bir feyiz, huzur, hulul etmiş ki, onun gözüyle gösterdiler ona, keşfini açtılar. Onun için evde, ocakta zikre devam... Bu dergide yer yetmiyor, Kurban Risalesi'nin sayfa 147'den 151'e kadar manaları, faziletleri, müjdeleri zikrediliyor. Rabbim Tebâreke ve Teâlâ, bugünler... Bunları da okusan biraz sürer. Sürer ama kardeşim. Yani sürsün bir saat. Bir saat neyle geçirmiyorsun? Fuzulü konuşuyorsun, malanı konuşuyorsun, gıybetle yapıyorsun, dedikodu yapıyorsun. <gülüyor> dırdır ediyorsun, dizi seyrediyorsun, haber seyrediyorsun, film seyrediyorsun. Rabbimiz 24 saat vermiş. Bir saati şu zikirleri 10 günlere mahsus. Allah Teala bugünlerdeki kadar ibadeti, zikri hiçbir günlerde sevmiyor. En çok bunda ikrama geçiyor, kabul ediyor. Biz Rabbimize karşı ibadetimizi, zikrimize da edelim. Rabbimiz de bize fazl-ı keremiyle ikram eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. İnşallahu Rahman. Evlerinde, ocaklarında olanlar efendim, kitaplardan dediğimiz sayfelerden istifade eylesin. Delselale Gül'deki zikirleri takip eylesin. Rabbimiz Tebaraka Teala mübarek on gecelerimizi ihya Efendim gündüzlerini sıyamla geçirmeye muvaffak eylesin, zikrine, şükrüne, güzel ibadetle karşı bizlere yardım eylesin. Allah'ın fazl keremiyle bayram gecesi dostlarının bayramı gibi ihya eleyip bayram sabahında dostlarının bayramı ile bizlere bayram yapmayı müesser eylesin. Amin. Allah'ım. Amin. Cemaatlerimizden Sani Abdullah, Amir, İbrahim, Mehmet, Kutlay isminde meyit ve meyitelere Rabbim rahmet eylesin. Kabullen nur eylesin, derecelerini âl eylesin. Şeyhatlarını muhabbetli ihsanatı tebdil eylesin. Bizden evvel bu sohbetlere gelenler, yani şu anda vefat etmiş olup bu külliye açıldığından beri Bursa sohbetlerinden bir kere de sohbete gelenleri de hep bu dualara ilhaka eylesin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah her kul ləmhə Allah Allah Allah celal şan-ı celal bizden kabul eleyip meyt ve meytelerin ruhlerine vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle ya rabbel âlemin um. bu da en son çıkarttığımız tehlilat hizbi Hazreti Kur'an'da 37 ayette kelime-i tevhid geçiyor. Evliyaullah, gümüşhanevi hazretleri, kadim Hazretleri bunları hizb halinde cem eylemişler, faziletlerini beyan etmişler. Ben bir sohbette sizlere bunları anlattım. Sağ taraftan Arapçası başlıyor. Bunu okuyan Kur'an-ı Azim'uşan'daki efendim 40'a yakın ayeti kerime'deki la ilaha illallah tevhidinin geçtiği bütün ayetleri bir kere de okumuş oluyor. Hangi dertli okusa sıkıntısı gider. Hangi gurbetçi okusa selametle döner. Hangi haceti olan okusa mutlaka muradına erer. Hangi korkak okusa mutlaka Allah korktuğundan emin eder. Efendim, Allah kalbini çıkaktan, nifaktan muhafaza eder. Yetmiş türlü belayı, cüzem, baras gibi doktorların tedavi bulamadık hastalıkları dahi ondan def eder. Anlatılıyor. Yatağa girdiğinde... Uyumadan evvel okuyanlar, Allah 70 melek müvekkel kılar, onu iblis ve ordularından muhafaza eder. Bu mübarek ayetleri yazıp yağmur suyuyla bozup suyunu içenlere hastalık isabet etmez. Cinden, nazardan, cinlerin şerlerinden, insanların büyülerinden, sihirlerinden, hilerin, hilelerinden, afetlerinden muhafaza olunur. Dünyadaki bütün belalar ondan defolunur ve dünyadan çıkmadan, mutlaka rüyasında, cennette gideceği yer gösterilir. Daha da bunun gibi niceler. Hazreti Kur'an'daki bütün kelime-i tevhid ayetleri, bundan büyük bir şey olabilir mi ya? Kur'an'da ne kadar la ilâ illallah geçiyor, hepsi bir yerde gümüşhane Hazretleri hizm olarak cem'i'ylemiş. Burada son olarak size efendim, sohbette arz eylemiş idik. Bursa tabi bu işlerden biraz garip kalıyor. Ayda bir geldiğimiz için efendim size ee, bunlar arz ediliyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala bütün zikirlerinden, ilimlerinden, tevhidlerinden cümlemizi hakkıyla müstafide eylesin. Rabbimiz zikriyle, şükrüyle vakitlerimizi mamur eylesin. Eğlence sevgilerini kalplerimizden ihraç eylesin. Dünya ahirete yaramayan fuzuli işler, mal yani işlerin, e efendim keyiflerini Rabbim kalplerimizden nefy eylesin. Kalbimize zikrinin, şükrünün huzurunu, feyzini, bereketini, şevkini, rağbetini ilkağı eylesin. Amin, amin. Sübhane Rabbil Ali'l-Alemi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu alayhi ve sellem Muhammedin ve alâlihi ve sahibihi ecma'in. Allahümün nâselüke'l-Cenneh, ve ne'ûdubike minen nâre, Allahümün nâselüke ridâke ve'l-Cenneh, ve ne'ûdubike minsekâtike ve'l-Nâre, Allahümün nâselüke'l-Cenneh, ve mâ qarrab eyleyâ min kavlin ev-hamel, ve ne'ûdubike minen nâre, ve mâ qarrab eyleyâ min kavlin Amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi afdal barik inna nas'aluka min al-khayri kulli 'ajilihi wa ma alimna minhu wa ma min ash-sharri kulli 'ajilihi wa ma alimna minhu wa ma lam na'lam Allahumma waq wa rushda Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa اللهم ربنا أتبئ لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيني، واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا أتبئ نام رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتبئ نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآ حسنة، وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزز الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اصلح لنا أزباجنا وأولادنا اللهم ربنا افزعنا أن نشكر نعمتك التي نعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه مننا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا وتم علينا يا مولانا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين توفىنا مسلمين والحكماء بالصالحين وحشرنا مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين امين يا رب العالمين اللهم انسلك من خير ما سلك به نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من ya الرَّاحِمِينَ يَارْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَارْحَمَ الرَّاحِمِينَ Gecemizin bütün bereketlerine nâil eyle, on gecelerin bütün feyizlerine nâil eyle. Ya Rab, bayram sabahına kadar sen fazl-ı bizleri Arafat vakfesindekilere ortak eyle, Mina'dakilere, Müzdelife vakfesindekilere ortak eyle, Mina'da cemaratı taşlayanlara ortak eyle, farz tavafı yapanlara ortak eyle, onların bütün ibadetlerine, bu on geceleri hiyaretmemiz vesilesiyle bizleri de şerîk eyle. Allah'ım sen fazla kelimelerine cümlemize helal mal ile haçlar ve ümireler beyle eyle, boşlarımıza edâlar ihsân eyle, hayırlı işler, hayırlı eşler evlenemeyenlere nasip eyle. Allah'ın maddi manevi ne sıkıntısı olanlar varsa şu saatte bu sohbet hürmetine, okunan ayet i kerimeler ve hadî-i bereketine, her birimizin her türlü hayırı Muratlarımıza nâil eyle, her türlü şerlerden emîn eyle, Çoluk çocuklarımızı islahtan aciz kaldık. Sen terbiyeyle namazsız bırakmayalım. Gusülsüz bırakmayalım. Abdestsiz bırakmayalım. Elifne itikatsız bırakmayalım. Ya Rabbi ölene kadar elifne itikadıyla, cümlemizi müşerrefeyle, son nefese imanî kemal vesu gâtime ile müşerrefe ile yolundan zerre kadar ayrılmaktan muhafaza ile, kaymaktan, caymaktan, şikaktan, nifaktan, hilaftan muhafaza ile kalplerimizi, imanlarımız sana emanet. Sen bizi muhafaza eyle. Ayaklarımızı kaydırmaya, ya Rabbi kalplerimizi kaydırmaya, şüphelere vesveselere düşürmeyarım. Bu yarab eli sünnet dışı akımlara ka kaptırmaya, ya Rabbi. Ya Rabbi bu eli sünnet dışı ilahiyatta akademisyen olanların şerrinden çocuklarımızı muhafaza eyle. Talebeleri muhafaza eyle. Diyanet'te eli sünnet dışı olanların şerlerinden muhafaza eyle. Müftü vaiz olup eli sünnet dışı itikatta olan imamların şerlerinden cemaatleri muhafaza eyle. Allah'ın bütün imanlarımız, itikadlarımız, Kur'an Sünnet ehli Sünnete göre zerre kadar muhalefet edenlerin imkanlarını iptal eyle. Bütün güçlerini imha eyle. Allah'ın bürokraside olsun, Diyanet'te olsun, akademide olsun, her yerde Kur'an'a Sünnete, ehli Sünnete, vatanla milletine bağlı insanlar vazifeli muvazzaf ile geri kalanlarını azleyle, en yakın zamanda ihraç eyle. Güçlerini imha eyle. FETÖ'nün tam bitmesini nasip eyle, bir tane FETÖ'den memur bırakma Ya Rabbi, asker bırakma Ya Rabbi. polis bırakma Ya Rabbi, muvazzaf bırakma Ya Rabbi. siyasette bırakma Ya Rabbi, hepsini teşhir eyle, hepsini yakalat Ya Rabbel Alemin, Allah'ım milleti çok korkuttular, çok ürküttüler, memleketin bütün asayişini perişan ettiler, sen de onları perişan eyle. ''Ya Rabbel alemin ve ya hayranın asırı'' savaştan, dış savaştan muhafaza eyle, vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eyle, Yemen'de, Filistin'de, Gazze'de, Ya Rabbi Mısır'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Türkiye'de, Doğu Türkistan'da, Aktar-ı Arz'ın her neresinde zulme uğramış mazlum ehli Sünnet Müslümanları halâsa eyle, en yakın zamanda ferecini ihsan eyle, her dardan çıkmalarını nasip eyle, İslam memleketlerinin başlarına, Ya Rabbi mason, farmason olmayan, ehl-i itikatında itikadında olan, kendi vatanlarına bağlı olan, hain olmayan liderler nasip eyle! Evet. Amerikan uşaklarını, siyonist uşaklarını İslam milletlerinin başlarından azleyle! Evet. Ya Rabbi sen Fazl-ı bütün İslam âleminin, ülkelerinin başlarında ne kadar Ya Rabbi Yahudi'ye çalışan, siyonizme çalışan varsa onların güçlerini iptal eyle! vatanlarına, milletlerine, dinlerine, eli sünnete bağlı insanlar nasbıyla vazifelere tayin eyle. Amin diyenlerimizin yargıamdan azat eyle. Fazlü gömle buradan dağılmadan cümlemizi affeyle, ile mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Uzaklardan, yakınlardan gelenler hac umre sevapları efsane ile. Allah'a amin diyenleri uzaklardan, yakınlardan hep bu dualara ilhaka ile. Sen fazlü kereminle ya Rabbi'l alemin ve hayr'un nasirin ölene kadar hep bu 10 geceleri ihya etmeyi bize nasip eyle. ramazan Şerifi 3 ayları ihya e ile, 4 harama yı ihya e ile, gafletten muhafaza ile, elden ayaktan düşmekten muhafaza eyle. Kimselere muhtaç etmeden, ya Rab mahrum etme yarım. Huzurunda eğilmek nasip eyle. Secdeden mahrum etme yarım. Abdestlerimizi tutamamaktan muhafaza eyle. Özür hallerine düşmekten muhafaza eyle. Allah'ım ölene kadar ya Rabbi, hanımımıza dahi muhtaç etme ya Rabbi. Çocuklarımıza dahi muhtaç etme yarım. Allah'ım son namazımızı ayakta kılmak nasip eyli. Allah'ım secdelerde ölmek nasip eyli. Allah'ım abdestli ölmek nasip eyli. Allah'ım zikirli ölmek nasip eyli. Ölüm hastalığında mutlaka ihlas-ı şerif okumak nasip eyle. Kim ölüm hastalığında ihlas nasip olursa, kabir sıkmasından, darlığından muhafaza olunur, azaptan emin olur. Bu müjdelere bizleri nail eyle. Allah'ım an ani ölümden muhafaza eyle. Tevbesiz ölümden muhafaza eyle. Kul haklarını bizden ya Rabbi afiyetle ihraç eyle. Ya Rabbi ahirete gelmeden kul haklarını ödemeyi nasip eyle. Senin haklarını da ödemiş olmayı nasip eyle. Amel defterimiz önümüze geldikçe de istiğfarlarla, zikirlerle, amellerle nur gibi parlamasını nasip eyle. Allah'ım defterlerimizi saallerimizden i'ta ile. Havz-ı Kevser'de Habibin sallallahu aleyhi ve sellem, Dünyada görmekten mahrum ettin. Bari rüyada mahrum etme Ya Havz-ı Kevser'den elinden içmekten mahrum etme yarım, Rabbi. Ya Rabbi, cennetin kapısında buluşmaktan mahrum etme yarım, cennet cennat ziyaretini nasip eyle. maşerde şefaatini nasip eyle. Dünyada ziyaretini nasip eyle. Helal mal ile cümlemize defaat ile umreler nasip eyle. Allah'ım yarım Rabbi fazl-ı kereminle sıhhat-ı afiyetimize malik eyle. Mallarımıza da afiyet ihsan eyle, bereketler ihsan eyle, Çoluk çocuklarımıza afiyetler, bereketler, ihsan eyle, Ya Rabbi, evlerimize, ocaklarımıza afiyetler, bereketler, ihsan eyle, Eşlerimize, çocuklarımızla, anne babalarımızda sevdiklerimize afiyetler, bereketler, ihsan eyle, Ömürlerimize bereketler, ihsan eyle, Rızıklarımıza bereketler, ihsan eyle, Sen fazl-ı keremine Ya Rabbi dünya ve ahiret bütün saadetlerini bize nasip eyle, şakavetten bedbahtlıktan muhafaza eyle, her hayırlara erdir ile, her şeylerden hıfz ile muhafaza ile. Ya Rabbi her işlerde akıbetlerimizi güzele ile. Dünyanın rüşvaylığından, ahiret azabından muhafaza ile. Ya Rabbi mahşerde o bin senelik günde güneş tamam boyu yakına geldiğinde, ya Rabbi o telaş içerisinde sen bizi ya Rabbi o racife gününde, zelzele gününde, azap gününde cümlemizi istiğfarlar ile Emana Malik eyle ya Rabbi. Cümlemizi Azabından emin olanlar zümresine İlhak eyle ya Rabbi. Yarın Ahirette Dünyada belalardan, Ahirette Azabından gazabından emin olan, korktuklarından emin olan, mahşerde sıkıntı görmeyen iki rekat sabah namazı kadar kolay geçirenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sabah akşam cemaatlere mutlaka gelmeyi bize nasip eyle. Beş vakit namazı cemaatsiz kılmaktan muhafaza eyle. Sen fazl-u kereminle Ya Rabbi, hanımlarımıza tesettür ihsan eyle. Sen onlara çarşafı giymeyi kolay eyle. Ya Rabbi, baştan ayağa bütün bedenleri avrettir, örtmelerini, nam sakınmalarını onlara kolay eyle Ya Rabbi. Onlara sen takva ihsan eyle. Bize de nam bakmamak takvasını nasip müesser eyle. Allah'ım Sen hepimize Ya Rabbi sevdiklerimizle beraber iki cihan saadetleri ihsan eyle. İki cihan aziz eyle. Düşmanlarımızı zelil eyle. Ehli sünnet düşmanlarını hakir eyle. Ehli sünneti, ehli İslam'ı aziz eyle. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi cümlemizi karanlıklardan nurlara ihraç eyle. Sen fazl-ı kereminne ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bu cemaat ne niyet ettilerse şu anda kalplerinde ne dilek tuttularsa, buraya gelirken ne hacetlerle geldilerse, müşkillerimizi hallu asan ederek, sıkıntılarımızı feraha tepdil ederek, günahlarımızı sevaba tepdil ederek, boyunlarımızı cehennemden azad ederek, evlerimize ulaşmayı nasip eyle. Amin, amin, amin, amin. Hürmeti ve yâsîn. Sallâllâhu teâlâ alâ Seyyidina Mevlânâ ve Teslimen kethîrâhu, elhamdülillâ rabbil âlemîn, mübarek. On gecelerde tekbirler, meşâyih, ulema çok tekbir okurlardı. Beraber tekbirlerimizi okuyalım, salavat-ı okuyalım. Öylece veda edelim, buyurun. allah Ekber, allah Ekber, La ilahe illallah allah Ekber, allah Ekber, ve lillâhil hamd.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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ve la hawla ve la quwwata illa billahi alahe ala azim. Bussallahu taala alla siedina muhammad ve alla alehi ve sahibi ve sallama teslimen kathira. Ve alhamdulillahi Rabbi alaamin. Dualarımızı kabul için hayırlı muratlarınızın husûlü için, ruhu u sallallahu aleyhi ve sellem, şu saatte arz olunması için buyurun. As-salâtu ve selâmu aleyke ya Rasulullah as-salâtu ve selâmu aleyke ya Habîballah, as-salâtu ve selâmu aleyke ya seyyidel ve ve'l-Âakhirîn, Subhan rabbike rabbil-'izet ammâ yâsifûn, ve selâmun alel-murselîn, Nebi ale, ve alhamdülillah Rabb al-alamin illa şerri ruhü Muhammed صلى الله تعالى عليه وسلم ve ashabim ve şaykhın akaf ve bu edem, bulunan Osman Gazi, Orhan Gazi, Murad Kuday ve diğer şehir selahutin Osman ve molla molla Fenari, molla Khusre, İsmail Hakkı Bursevi, hazretleri. Eskici Mehmet Efendi Hazretleri ve sair meşayih kiram hazratının 70 bin e, meşayih-i evliya-i zamani ruh-ı ve bu cemaatin geçiftlerinden müminîn Müminat müminatın ruhuhuna ve haseten bugün rahmetine ismarlamış olduğumuz Süleyman Kuku Hocamızda ruhuna el-Fatiha